Arkası Yarın Toprak İnsanları 1. Bölüm Yazan Afet Ilgaz Yöneten Kemal Bekir Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayanlar Defne Seval Gökçe Hanife Neşe Mesutoğlu Meltem Esen Özman Ayşe Tomris Oğuzalp Hasip Ali Yalaz Ümmühan Doğu Erkan Metin Aykut Çelik Yayıncı İsmail İnce Kara Ahmet Ertuğrul İlgin Annem babam nerede? Metin de alıp kasabaya gittiler. Ay, Metin de mi yok? Ben yok. Ee, onun okulu var ama. Ah! Aa! Ah, Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ay nerelerdesin böyle? <gülüyor> ah, canım. Ah, çok özlemiştim seni. <gülüyor> Babamın küslüğünden ürküp gelemiyorum işte. Ne oluyor böyle? Siz benden daha hızlı yaşıyorsunuz. Neden gittiler? Gir içeri de anlatayım. Ben de çay koyayım ocağa geliyorum. Ben yaparım abacım çay siz konuşun Defne abacım gelmiş benim Defne abam gelmiş ah, Hadi gel abla gel benim odaya geçelim Taze çay demli Hanife Annemden alıştı bu da Sabahki çayı ısıtıp getirir şimdi <gülüyor> Ben taze çay yaparım abacıma Defne abama <gülüyor> Metin'in okulu var ama onu da götürmüşler bak Annem bize bırakmak istemedi Kendisi daha iyi bakarmış Metin'e Babam da ondan ayrılamıyor Bakma bahanesiyle alıp götürdüler işte Allah korusun Sanki yol daha az tehlikeli Aman Allah korusun bir şey olmazlar canım merak etme Ne zaman gittiler Dün sabah Ne oldu böyle kış kıyamette Önemli bir şey mi var yoksa Allah bizim için biraz karışık ben anlayamadım Ama babamla annem için çok önemli olmalı Pek telaşlıydılar Dayıma ilenip duruyordu anne. Ne yapmış gene Gene mi başka ne yaptıydı <gülüyor> Geçen yazki olayı hatırlamıyor musun güldük, oynadık, yedik, içtik. Hani herkes bir tarafa kıvrılıp yattı. Gece de babam gelmiş İstanbul'dan. Bahçedeki kanepeye uzanmış. Dayım da onu bıçaklamıştı ya. <gülüyor> Vallahi doğru abla. Gülünecek bir şey değil ama insan bu dayımın işlerine gülsün mü, ağlasın mı bilemiyor. Dedemle ninem saken bir içtikleri ayrı giderdi babamla. Şimdi babam onun baş düşmanı oldu. Para mal insanları ne hale koyuyor Mertem? Dayım gece bahçeyi gezmeye çıkmış da sözde babamı tanıyamamışmış Kim bu bahçe kanepesinin üstünde yatan deyip bıçaklamışmış Yengemle annem tartıştıklarını duymuşlar ama Şimdi ne oldu? Dayım buralarda değil mi? Buralarda buralarda ah, Buralardaydı daha doğrusu Kopamıyor kasabadan bir türlü Bahçesinden kuşlarından dudun dibinde radyo dinleyip gazete okurken bir yandan da ufak Demlenmekten ufak... diyeceğim ama dayım demlenmeyi de bilmez ki. Ah, i̇şte Alilere gidiyorum diye çıkmış gitmiş. Ninemden dedemden kalan zeytinlikleri paylaşmışlardı ya. O da payına düşenleri satmıştı ya. Hı hı. Bu sefer de anlaşamadık yeniden paylaşalım diye dava açmış kasabada. Bizimkilerin haberi yok. Ee Eesi... Duruşmaya birkaç gün kala haberleri oldu Apar topar gittiler Pek anlamadım ama e Niye anlamıyorsun canım bir kısmını satmış işte tarlaların Kalan kısmını da paylaşalım diye dava açmış Annemin üzerine noter senediyle geçmişmiş tarlalar Bunun da önemi yokmuş Yani hükmü yokmuş Yasal değilmiş öyle Aa, İşte öyle bir şeyler Dayım ne yapmak istiyor acaba? Vallahi bilmiyorum Sen ne yapıyorsun? Epeydir görünmedin Pek bir şey yapamıyorum Üniversite nasıl gidiyor? Gidiyorum işte. Felsefeyi seviyorum ama bende bilim kafası yok galiba. Felsefeden yararlanıyorum da sınavlara çalışmak istemiyorum. <gülüyor> Sen de sanatçı zekası var ablacığım. Yaratıcı zeka. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum işte. Bildiğim bir şey varsa çalışkan oldum. Çalışıp duruyorum işte. Para kazanmaya, felsefe okumaya, hikaye yazmaya. Ha, hikayelerin ne oldu? Abacığım çayınızı yaptım Gidip fırından bir şeyler alayım mı Bak hiç aklıma gelmedi Gelirken ben alaydım ya Al Hanife şu parayı Hadi canım bildiğin gibi bir şeyler al gel de yiyelim Aa, Dur abla dur ben vereyim parayı Bırak canım o kadar da yoksul değilim Al Hanife Ne alayım abacığım Ne istersen al Al işte bir şeyler canım kurabiye pasta Olur abacığım alayım Bu kızı da oraya buraya yolluyoruz Büyüdü güzelleşti Hava ineşecek <gülüyor> Gerçekten de öyle Kendi derdimize düştük Onu kimsenin umursadığı yok Annemden başka O da bazen kızar bazen okşar Okulu nasıl ah, Gidip geliyor işte bir şeyler yapıyor Ama keyfi yerinde Yerinde yerinde Süslenip püsleniyor <gülüyor> Yazık Süslenecek bir şeyler bulabiliyor mu ben Buluyor buluyor Annem duymasın benim öteberimi giyiyor. <gülüyor> Annemden nasıl gizliyor? Ah, çantasında götürüp getiriyor işte. <gülüyor> Bıktım artık kasabaya gelip gitmekten. Bıktım. Anneciğim dinlen biraz birkaç gün. Hani Feyyale ben idare ederiz işleri. Ama nasıl idare edeceksiniz? İkiniz de okula gidiyorsunuz. Çocuk bakım ister, baban bakım ister. Çamaşır birikti, temizlik yapılacak. Yaparız anneciğim, of. yaparız. Sakin ol sen. Yat dinlen biraz. Ay. Bacaklarım da çok ağrıyor. Elal etmeyeceğim o kardeşim olacak adama bu yorgunluklarımı. Neymiş soru? Ne istiyor? Hı. Kendi payına düşenleri satmış Şimdi tarlaları yeniden paylaşacakmışız Allah Allah o sevimli dayım ah. O neşeli dayım nasıl düşünebilir hmm. böyle şeyler Babam ne diyor bu işlere hmm. Eskiden içtikleri su ayrı gidiyordu İçmeler kaçmalar Şimdi kardeşin şöyle yaptı Kardeşin böyle yaptı Şimdi benim kardeşim oldu Kalbi nasıl babamın Oralarda da sıkıştı biraz ama yattı dinlendi. Neyse anneciğim sen de onun kusuruna bakma. Bak hmm. kardeşi bile neler yapıyor insana. E, babam gene senden dostluğunu hiç esirgememiştir. Ha şunu bileydiniz. Of. Nihayet beni takdir eden biri çıktı şu ailenin içinde. Hmm. Sağ ol Meltem teşekkür ederim kızım. Benim değerimi bir sen bileceksin galiba. Ben bu aileye yaranamadım gitti hiçbir zaman. Kayınpederme valdeme kendi anam babam gibi sarıldım Karımı sevdim büyük kızımı sevdim Ama hep dengiledim Hep arkamdan fısıl fısıl konuşuldu Hep haksız çıkarıldım Ben ne yaptım sana ha Mustafa ile ahbap olan içen kaçan sendin Mesele o değil hanım Göçmen göçmen diye hep beni küçümsediniz siz ha. Meltem bilir misin bunlar bana gençliğinde hep ayrancı muhacır derler Aa, Ne demek o baba Çanım, Ne demesi var mı ben ayran içermişim muhacırmışım başka yemek bilmezmişim e, Doğrudur ben Bulgaristan'da hem muallimdim hem de sürülerim vardı çobanlık yapardım Ayranı da severim Hadi hadi hadi Benimle evlendiğinde kuru fasulyeden başka bir şey yemeyi bilmezsin sen <gülüyor> e, Fena anne ne güzel yemektir fasulye ee, Biz de eti çok severiz Babam Allah rahmet eylesin. Kapının önünden avcılar hiç geçirmezdi. Tavşan, kuş, aman, aman. Anam ne yahniler yapardı. Tamam, ha, ah, tamam, ah. tamam. Sen eşraf kızısın. <gülüyor> ben fakir bir muallimim <gülüyor> ya da çobanım. Ama Avrupalıyım ben. Avrupalı <gülüyor> ne haber? <gülüyor> Utanmadı mı bu Mustafa bana bu oyunu etmeye Ümmühan Utanmadı Zahar abla ne bileyim Yıllardır size söylerim hmm. de dinletemem Bana yaptığını şimdi sana yapıyor işte şaşma hmm. Hadi senin mallarını zorbalıkla satıp yedi Karı koca arasına şeytan bile girmemiş Ya bu bunun neresinden tutsan ayıp günah Ölüm hakmış biraz helal <gülüyor> Bana anamdan babamdan kalmış o tarlalar sen nasıl onları benden iyiliğiyle alırsın ha? Alır abla alır Almaya satmaya alışkın hmm. Mahkemede ne yapacaktım bu tarlaları benden alıp dedim de Satacaktım diyor Aa satardı da hiç bakmazdı hmm. Alileri gördün mü ne yapıyorlar? Gördüm iyiler Bahçedeki evde oturup duruyorlar işte Ali ne yapıyor çocuklar iyi mi? Öf, i̇yi iyi Hepsi iyiler Ali bahçe ekip bitmeye çalışıyor... ...Gülten de bir ayaklı makine almış... ...konu komşuya dikiş dikiyor... Bahçe nasıl? Hmm. Bahçenin tadı yok... ...bakımsız, ıssız, harap... Nerede o anamın, babamın zamanındaki... ...saltanat, bereket, güzellik... <gülüyor> Benim gelin beceriksizdir zaten... ...bakamaz... <gülüyor> ...eteğini toplayamıyor, bahçeye nasıl bakacak? Hmm. Beceriksiz olmasa da... ...senin gibi çekip çevirebilir mi? Sen... Bahçıvan Mehmet Mustafa İyi kötü bakıyordunuz oraya Ama asıl yük seninle Mehmet'in üstündeydi Park gibiydi bahçemiz Kasabanın şerefiydi Aman ne yapayım hey. abla Ben de şurada biraz gün göreyim dedim işte Evimi bileyim <gülüyor> kendime geleyim dedim Şu daireyle şu dükkanı güç alabildik <gülüyor> Eniştemin yardımıyla Allah razı olsun Çok şükür Allah çok şükür hey, Otur dinlen biraz bakalım Evine kendine bak Dedeyle, nineyle, bahçeyle geçti bütün ömrü Ah abla ah Sana bir şey söyleyeyim de ister inan, ister inanma Tam biraz rahat edecek oldum Aa. Allah gene ee, Allah sevdiği insana verirmiş derdi eziyeti ancam. İsyan etme ne yapalım Senin kaderinde buymuş Dur dinle Şimdi de pantolonlarını kirletip öyle Aa. geliyor Ah benim şu başımın karayazısı abla Talihsiz Aa. gelinciğim benim Talihsiz gelinciğim Amcamın talihsiz kızı Ümmü Hancı Hiç ah. yüzün gülmeyecek mi senin ah. Ah. Ah. Aferin kızım Aldığım bu kararı ben çok yerinde <Gülüyor> buldum Çocuk her ne kadar bizim yanımızda başımızın üstünde yaşıyorsa da e, babasız yavrucak Ben hep onu düşünüyorum Onu kurtarmış olacaksın kocanla barışırsa. Ablacığım bu edebiyat dünyası bu üniversite Senin için biraz şey gibi yani Ben beceremedim mi bunları demek istiyorsun? Aa, aa, olur mu canım? Beceremez olur musun becerirsin Nitekim becerdin de Bak bir yıla yakındır kendi kendini geçindiriyorsun sen böyle şeylere alışık değilsin Kırılıyorsun, üzülüyorsun Ben senin hikayelerini okudum O kadar güzeldi ki Öyle değişik sesler getiriyordun ki edebiyata Ama sen onları bile mektupla yolladın dergilere hmm. Gidip izlemedin bile ne oldu diye Ayak altında dolaşmıyorsun Gidip güzel ilişkiler kurmaya çalışmıyorsun Tanıdıklar <gülüyor> edinmiyorsun Çevre oluşturmuyorsun Ne kadar da çok suçum varmış Suç değil evladım Sen sessiz çekingen bir kızsın Yırtıcı değilsin Git evinde otur çocuğunu büyüt yıpratma kendini. Ben sana üniversiteyi bırakma <gülüyor> evlenme daha erken senin için dediğim zaman beni dinlemedin. Koşa koşa gidip evlendin. İyi güzel şimdi bu evliliği sürdür yavrum. E kocan da pek fena biri değil sana karşı bir kusuru yok adamı. E öteki kusuranı da düzeltir inşallah. Ablacım birdenbire ev kadınlığının rahat dünyasından çıkıp kurtlarla dolu bu İstanbul'da büyük işler başarmaya sıvandın. Başaramamış <gülüyor> değilsin ama başarmakta geciktiysen de bunda da <gülüyor> haklısın. Kısmetse her şey istediğin gibi olur evladım Hayırlısıysa olsun Hayırsızsa geri gitsin Üzme kendini Git evinde otur sabırlı ol Çocuğunu yetiştirmeye çalış Kitabını oku yazını yaz Gez toz Üç günlük şu dünyayı kendine dert etme Her şeyi kadere bırak Baba bağışlayamadığım bir şey var Benim gıyabımda boşanmayı sağlamış O çok güvendiğimiz kocam Akrabalarını şahit götürmüş Hani ayrılıyoruz diye o kadar üzülen olaylar çıkaran dramlar yaratan adam. Canım, vardır bir sebebi herhalde. Anlayış göstersen de biraz. Sebebinin ne olduğunu ben biliyorum. Metini hmm. nefaka vermeden bende bırakabilmek için. Ah, bilmem ki ne desek. Ah, ah. aramızda bir sen varsın yüzü gülen diye anamla sevinirdik. Senin de yüzün gülmedi. E hanım laf mı şimdi bu senin söylediğin ha? Hı. Ne yaptım ben sana yahu iki lafın başında inelip duruyorsun. Aman hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey. Alo buyurun. Nerede? Mertem, Mertemcim dışarıdan telefon ediyorum, dinliyor musun beni? Dinliyorum abla, hayrola ne var böyle ne bu heyecan? Bu ay üç dergide üç hikayem çıktı. Yaşasın desne! İyi bildin, ben de imzamı defne olarak atmıştım, yani soyadım yok. Vay, erkeklere resta! Yo hayır, sen bırak şimdi bu akademik konuşmayı da hikayelerimi ne zaman okuyacaksın? Hemen gel, akşama da burada kal. Nasılsa babamla da barıştım Hemen geliyorum Güzel yemekler yap bakayım bana Emret ablacığım Şimdi kolları sıvıyorum <Gülüyor> Keyfin yerinde bakıyorum baba <Gülüyor> Metin Metin ne söylüyor senin bu teyzen evladım <Gülüyor> Keyfin yerindeymiş senin dedi. <gülüyor> Keyfim yerinde. <gülüyor> keyif ne demek bakalım ha? Keyif ne demek ha söyle. Bilirsen sana oyuncak alacağım. <gülüyor> e, keyif. Keyif gülmek demek. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Metin. Başka çocuk olsa cevapsız bırakırdı böyle bir soruyu. Zekidir benim yeğenim zeki. Elbette. Kimin oğlu? Hı? Annesi hikayeci, babası mühendis. Teyzesi lise mezunu. Üniversiteye giremedi o başka. Bu <gülüyor> sen. Sefer akıllı olacağım baba. O kadar yükseklerden atmayacağım. Tıp fakültesinden mühendislikten aşağı konamadım geçen sefer. E, modaya uyarak. E, biraz da seni de memnun edeyim demiştim de. E, benim de kaderim bu herhalde. Kızlarım ya üniversiteye giremiyorlar ya üniversiteden çıkamıyorlar. <gülüyor> Efendim ben Defne Hatırladınız mı bilmem Aman efendim Hoş geldiniz yavrum Hatırlamaz mıyım Ne güzeldi hikayelerin Gel bakalım otur söyle hoş geldin Hoş bulduk efendim Seni çok merak ediyorduk Yaşlı başlı bir hanım sandık önce Adını da Müstear At dedik ne kadar gençsin O kadar genç değilim efendim ama genç gösteririm Aa, Kaç yaşındasın ki genç gösteresin Servet Bey, Bey Hanımlara yaşı sorulur mu hiç Aa, Bak sana arkadaşım Yardımcım seçici kuruldum Derginin sorumlu müdürü Her şeyim Ahmet Bey'i tanıtayım Ahmet Bey bu da Defne Ne kadar memnun oldum efendim hoş geldiniz her yerde siz konuşuluyorsunuz. Bundan haberiniz var mı? Evet efendim. Üniversitede arkadaşlar söylediler. Oo üniversite öğrencisi misiniz? <gülüyor> ah, neler değilim ki. Üniversite öğrencisiyim, geçici olarak ücretli öğretmenim, anneyim. <gülüyor> Artık hikayecisiniz de. Bu ay üç dergide birden hikayeniz çıktı. Hiçbiri de sizi görmemiş, duymamış, bilmiyorlar. Herkes birbirine sorup duruyordu. Kim bu defne diye. Kimisi bir erkek dedi, kimisi de yaşlı yazarlardan biri dedi. <gülüyor> erkek olduğumu nereden anladınız? <gülüyor> yani erkek olduğunuzu nereden mi çıkardık söyleyeyim. Kadınlar genellikle kendilerini anlatırlar. Bunu her ne kadar örtüp saklarlarsa da biz anlarız genellikle otobiyografiktir hikayeleri. Oysa siz tutmuş, ihtiyar bir kadını anlatıyorsunuz. Hem de ne kadın? <gülüyor> Evlere şenlik. Çocuklarına kök söktürüyor. Akıllı, zeki, haksever, mağrur, haşarı bir nine. Bunu ancak ninenin kendisi... Ya da erkek torununu bu kadar iyi bir şekilde anlatabilir. <gülüyor> kız torunu niye anlatamazsın be Ahmet Bey? <gülüyor> Aa, kız torunlar başka şeyler anlatıldılar Servet Bey. <gülüyor> Kocalar, erkek arkadaşlar, kadın arkadaşlar değil. <gülüyor> Artık yeni bir çevren oluyor desene abla Evet artık o korkumu yendim O insanların arasına Özellikle de saydığım sevdiğim insanların arasına Yayın dünyasının insanların arasına karışma korkumu Bak annemin dediği doğru Biraz da işi oluruna bırakmak lazım Her şey sırasına göre işliyor zamanı gelince Zorlamakla olmuyor Evet haklısın galiba Bizimkiler ne yapıyor Metincik nasıl İyiler Metin de iyi Artık onu yanıma alacağım Enerjim, sabrım, gayretim öyle arttık ki enerjiyle sabırla olmaz ki bu iş ablacığım Zaman lazım Sen işe gidince ne yapacak Metin? İşe gitmem Sen kendini Amerika'daki hikayecilerden sandın galiba Ya da burayı karıştırdın Amerika ile Nerede öyle üç hikayeyle geçinebilecek kadar para kazanmak? O eve de hiç dönmek istemiyorum Meltem Allah bilir ya Yine vaz mı geçtin? Yok yeniden evleneceğiz İkinci defa bu tehlikeyi nasıl göz alacağım bilmem vallahi. İyice düşün taşın Metin'i de unutma tabi bu arada. Evlenirsem yeniden Metin için katlanacağım zaten buna. Ha bak bana o derginin sahibi bir resim sergisi için davetiye verdi. Açılış kokteyli varmış. Gelir misin? Artık gezi yerlerin değişti ha. Fabrika müdürlerinin, mühendislerinin ve hanımlarının çevresinden resim sergilerine konserlere. <gülüyor> Hadi bakalım hayırlısı olsun. <gülüyor> Kızım ben tabii Ankara'ya gelirim Seninle birçok yer dolaştım Öyle İslam'dan ayrılamam diyen kızlardan Kadınlardan olmadığımı bilirsin Ama görüyorsun işte Üniversiteye başladım yeniden İstanbul'un yayın hayatına girdim Annem babam kardeşim burada Üniversiteden başlayalım Ben senin okumana karşı değil Üniversite Ankara'da da var Orada devam edersin Yayın hayatıysa İstanbul'la sınırlı değil Annenle babana yakın olmamıza gelince Onların evliliğimize bir yararı olacağını sanmıyorum Hatta artık zararları bile olabilir diye düşünüyorum Aa, Ne zarar gördün onlardan şimdiye kadar? Seni de ne kadar çok sever zavallılar Ninem bile severdi seni rahmetli Hasan efendi der de bir daha demezdi <gülüyor> Eksik olmasınlar Ama bak ben yerimi daha yeni değiştirdim Şimdi kalkıp yeniden İstanbul'da iş arayamam Sonra bu bile... Aramayacaksın ki ben senin adını arıyorum ben işimden memnunum valla Bak çocuğunu seversen kalkar gelirsin Ankara'ya Çocuğumu seviyorum tabi Ama hem çocuğumu sevip hem burada oturamaz mıyım? Valla Defne sana artık güvenemiyorum ben Bana güvenemiyor musun? Yani senin kişiliğine, erdemlerine, dürüstlüğüne güvenirim de Hayata güvenemiyorum artık Kendime güvenemiyorum Elimden her an kaçıracakmışım gibi bir kaygı var içimde. Yani yeni bir sarsıntıyı mümkün olduğu kadar az zararla atlatmaya çalışacaksın ha? Doğru değil mi? Buna hakkım yok mu? Şu yaşadığım bir yılı bir daha yaşamamak için... ...ister istemez kendimi korumak zorundayım. Sen... ...sen hep avuçlarımın içinden kayıp giden bir su gibisin. Hı <gülüyor> Ne yapalım kızım git Ankara'ya git. Kocan öyle işliyorsa öyle yapacaksın. Biz katlanırız senin yokluğuna. Özledik mi birbirimizi gider geliriz. Ah, Metin'i bize bırakırsınız belki. Ya yani ne iyi olurdu. Metin için barışmıyor muyuz biz baba? Canım anası babası mutlu olan bir çocuk onlardan uzakta da yaşayabilir. Bu onu hiç etkilemez. Ama anası babası ayrı olan çocuk onların yakınında da olsa fayda etmez. ...babam çok ilginç pedagojik düşüncelere sahip abla. Ne <gülüyor> sandın diye? Ben Bulgaristan'da pedagoji kursuna gitmiştim küçük hanım. <gülüyor> ne olur inatçılık yapmasa da gelse İstanbul'a. Ah, ben mühendis olayım da iş bulamamaktan korkayım. Çok pısırık şu bizim damadımız da yani bey. Hanım, hanım dikkatli konuş kızın yanında kocası için. Pısırık, pısırık değil adam. <gülüyor> ben de olsam öyle yapardım. Sütten dili yandı bir kere. Hangi süt be baba? Ne yaptım ben bu adama Büyük kötülükler yapmadın elbette Çünkü sen terbiyeli okumuş yazmış bir hanımsın Ama evlilikte öyle incelikler vardır ki Büyük kötülüklerden daha sarsıcıdır hmm, Babam neler biliyor neler hmm, O kadar biliyor da Kendi evliliğini biliyorum. Hanım Hanım sus Allah aşkına şimdi Aştırma ağzımı benim Ben eski terbiye ile büyüdüm Kadının kocasına saygı göstermesi Bağlılık göstermesi nezaket, sabır Sen göstermesi beni ne tanıyorsun Allah aşkına ben de eski terbiyeyle büyüdüm ha. Benim babam da hanım, hanım ben senin babanı da anneni de tanıdım <gülüyor> Allah rahmet eylesin ikisine de Keselim şimdi bu konuşmayı da yoksa birbirimizi gücendireceğiz <gülüyor> Kızım insan kalbi bu Sırçadan ince demişler Bir kere kırılmaya görsün E tabi adam kendini koruyacak Sen olsan öyle yapmaz mıydın Baba çok güzel şeyler söyledin de Beni çok kötüledin gibi geldi bana <gülüyor> Açıkça söylemedin ama Yok yok estağfurullah Haklı da olabilirdin ama inan ki yaptığım hiçbir şeyi... ...kasten hesaplı olarak yapmadım şimdiye kadar. Sevdiysem de... ...sevmediysem de... ...kızıp soğuduysam da... ...hepsi içtendi. Biliyorum yavrum, bilmez miyim ben seni? Ne onda kabahat var ne sende. E, bende de olmadığına göre... Baba bir suçlu aramaya çalışmayalım. Olmayınca olmuyor. Öyle yavrum öyle. Annem bu konuda çok rahat. Kim belki de haklı. Kısmet. İnsan bazı şeylerin önüne geçemiyor. Öyle ...ama fedakarlık diye de bir şey var değil mi? Siz şimdi buna bir şey diyorsunuz, ne diyorsunuz? <gülüyor> özveri baba, özveri. Ha, i̇şte o özveri, özveri. Hayatta uğruna özveri gösterilecek bazı şeyler var kızım. Sen şimdi gel şu babanı dinle. Bak evlenirken dinlemedin, ille de evleneceğim diye tutturdun. Bari şimdi dinle. Bu çocuğu babasız öksüz yapma kızım. Git Ankara'ya, onu iyi büyüt. Bunun mükafatını görürsün. Peki baba... Hadi anne gözünüz aydın davayı kazanmışsınız Ay kazandık kazandık çok şükür Şahitler iyi konuştular Allah için Kimdi şahitler Köyden işte ortakçılarımız Doğrusunu söylediler Mustafa satıp yedi hissesine düşen tarlaları Sonra da ablasıninkileri paylaşalım diye mahkemeye başvurdu dediler Hakim ne dedi <gülüyor> Ne diyecek kovdu duruşmadan dayını Hala inanamıyorum Nasıl yapar böyle bir şeyi ee, Ona akıl verenler olmuş herhalde Kimler Ne bileyim parasını yiyenler bir sürü ahbabı var Rahmetli ninem uğraştı uğraştı da Dayım da bir adalet fikri yaratamadı Allah nasip etmedikçe olmuyor kızım Öyle ama dayımı ben çok severim Hala seviyorum Yani kusuruna bakmayın Bana çocukken çok arkadaşla davranırdı Hediyeler alırdı Arap bebeğim Koltuk takımlarım <gülüyor> Biliyorsun değil mi anne Bilirim bilirim harcamayı sever Gönül almayı da sever Ama bu ne şimdi Neye dayıyor bu yaptığını Hangi haklı sebebe Hı. Herhalde onun da kendine göre haklı sebepleri olmalı Kendisini nasıl savunuyor merak ediyorum doğrusu Aman merak ediyorsan gider konuşursun Aman anne vaktin mi var benim onunla uzun uzun konuşacak Hı. Allah Allah Dayımın yaptığının bir açıklaması olmalı ama Ne? Ablacığım çok teşekkür ederim sana Beni kırmayıp geldim bu sergiye İnsanın zamanını böyle soylu, anlamlı üretken gezmelerle geçirmesi ne güzel Ben çok pişmanım Çünkü çok heyecanlıyım Bu kadar heyecanı çekeceksem oturup bir hikaye yazardım Ya da sınavlara hazırlanırdım Aa, abla, tam oğlak burcusun valla Disiplin temsilcisi Satürn konuşuyor sen Kes şimdi Satürn'ü falan Çabucak şu resimlere bakıp gidelim Uf, Resimlere Aa. hiç bakan da yok ama Herkes birbirini görmeye gelmiş buraya Sergi bahane Ay, Ya ne kadar hoş kadınlar var... Bunlar sadece şık değiller abla... Çok havalı, anlamlı bir halleri de var... O yüzden çok seviyorum ben böyle sanat toplantılarını... Ve mümkün olduğu kadar da çok bulunmak istiyorum... Giderken sakın beni unutma ha... Bense hiç ısınamadım bu gibi yerlere... Aa, neden? Baksana nasıl bir yapmacık hüküm sürüyor... Birbirleriyle konuşmaktan hoşlansalar neyse, hoşlanmıyorlar... Gözleri çevredi akılları da Ünlü biri gelsin de onunla selamlaşsınlar Onunla konuşup şakalaşsınlar Ona ne kadar yakın olduğunu göstersinler diye bakıyorlar Peki peki sen şimdi baktığın bu resimlerden bir şey anlıyor musun ki onları eleştiriyorsun? Anlamıyorum ama onlar gibi de görünmüyorum Görünüyor muyum yoksa? Aslında buraya sessiz, sakin bir gün gelsek severdim bu resimleri Ne kadar usta çizgiler, ne güzel renkler Vallahi ben resimden pek anlamıyorum Ben de öyle ama ben iyi resim hocalarında yetiştim Bu yüzden istemesem de alıcı gözle bakıyorum resime, kritik ederek Bizim hocamız ünlü bir ressamdı Çok iyi bir hocaydı <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımız resimleri böyle katlar katlar, küçücük bir kare haline getirir İşte burası olmuş derdi <gülüyor> Ben vaktiyle resime çok abesteğdim. Hatırlıyor musun? Tatillerde dedemin bahçesinde resim yapar dururdum. <gülüyor> biliyorum biliyorum. Tahta parçalarından bir şövalye de yapmıştım. <gülüyor> Kadınlar hamamında resim yaptığımı biliyor musun? <gülüyor> Vallahi, Hocama götürmüştüm tatil sonunda. Hiçbir şey kalmadıysa o derslerden Hangi renklerin birbirine uyduğuna dair Sağlam bir sezgi oluştu Şimdi bir şey alırken ve giyerken Bu yüzden çok dikkat ederim Resim derslerinin şıklıkta işe yaradığını da Senden duyuyorum Aman efendim estağfurullah Defne Hanım, ah, Defne Hanım. Ah, Servet Bey Merhaba efendim <gülüyor> Merhaba efendim nasılsınız <gülüyor> İyiyim efendim teşekkür ederim bu kardeşim Mertem Yayıncım Servet Bey Mertem <gülüyor> Çok memnun oldum efendim Ablam sizden ve derginizden çok söz eder <gülüyor> Teşekkür ederim Herhalde bizim kendilerinden söz ettiğimiz kadar etmiyordur <gülüyor> Hikayelerini çok beğeniriz Defne Hanım'ın Ben de Ben de çok beğeniyorum ablamın öykülerini e, Ne zaman basacaksınız Servet Bey onları Nasıl yani e, Kitap olarak bir kitaplık öyküsü oldu <gülüyor> Valla Meltem Hanım Ablanız Avrupa'da, Amerika'da olsaydı şu anda bir edebiyat starı olarak dünyanın parasını kazanıyor olurdu. <gülüyor> Siz siftah ettiniz mi Defne Hanım? Hikayelerinizin parasını yiyebildiniz mi? <gülüyor> Dilimiz dergisinde çıkan hikayemden aldım. Bir de gazetedeki çocuk hikayelerimden, fıkramsi yazılarımdan alıyorum. Sanat dergileri vermedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de dahilim değil mi bu vermeyenlere? Dilimiz dergisi resmi bir dergi tabii. Bir kurumun. İyi para veriyor. Gazetede yazı yazmaya da iyi oldu İleride bir basın kartı falan alırsınız da Yok olmasa... hayır Gazeteci olmayacağım ben Arada bir gazeteleri yazarım belki ama Profesyonel evet, gazeteciliğe tamam. hiç hevesim yok Zor iştir tabi haklısınız ee, Kitap işine dönebilir miyiz? Ha, burada maalesef Edebiyat ürünleri henüz metalaşmadı ee, Sevindirici bir şey de denebilir Tabi buna Metalaşmadığı için alıcısı da çok yok Para getirmez yani Bizler Pir aşkına işte böyle dergi çıkaranlar, kitap yayınlamaya çalışanlar... ...bin bir türlü formül bulup kardan vazgeçtim zarar etmemeye çalışırız. Ben de yazarlardan para alıyorum basmak için. Sonra kitaplar satıldıkça onları sahiplerine ödüyorum. Hem de fazlasıyla. Ablanız da böyle bastırırsa kitabını basarız. Ama onun da para bakımından bizden hallici olduğunu sanmıyorum. Ah ne kadar isterdim böyle yetenekli bir yazara yardım edebilmeyi. Efendim ben size minnettarım. Siz bana yeteri kadar yardım ettiniz Aslına bakarsanız kitap içinde fazla acelem yok Ama Mertem sabırsız benden meraklı benim kitabım için sıkıştırıp duruyor Niçin olmasın ben Sizden iyisini mi bulacağım basmak için en genç en dikkate değer yazarım olursunuz benim Ay ne kadar da alçak gönüllüsünüz ikiniz de Ablam bir yazar olarak siz de bir yayıncı olarak Ay ne kadar da yumuşak başlısınız Filmlerde gördüğüm o Amerikan yazarlarını Fransız yazarlarını düşünüyorum da e Yani aman Allah <gülüyor> Dua edin de bozulmayalım Meltem Hanım Edebiyatımız da huylarımız da bozulmasın <gülüyor> Merhaba Servetçim. Oo merhaba Osman. Yeni mi geliyorsun? Canım? Evet, çok oldu mu başlayalım. Yok canım biz de geleli yarım saat oldu olmadı öyle işte. <gülüyor> Geç gelsen de ne olacak ayrıca hep aynı manzaralar işte hep. Aa öyle ama resimler güzel bir göz attım da şöyle... <gülüyor> Orası öyle canım sanatçılarımıza laf yok. <gülüyor> Aa, bak sana genç bir hikayecimizi tanıtayım. <gülüyor> Defne Hanım. Bu da e, kardeşim Ertan. Osman Bey tanırsınız şairimiz yazarımız Çok memnun oldum efendim tanımaz mısın? Merhaba. <gülüyor> Merhaba Ben de memnun oldum o güzel hikayeleri Yazan küçük kız sizsiniz demek <gülüyor> Hikayeleri de güzel kendisi de Güzelmiş baksana <gülüyor> Hani beni yaşlı kadın veya erkek sanıyorlardı Servet Bey <gülüyor> Bak küçük bir kız mu bilenler de varmış <gülüyor> Hiç sormayın Defne Hanım Osman'ın kadın cinsi üzerinde Dehşet bir hassasiyeti vardır Aha, Kimin ne olduğunu hemen anlar Bilir Sezer <gülüyor> Biz erkekler yani edebiyat erkekleri <gülüyor> Mutlaka öykümüzde Romanımızda bir gerilim yaratmaya çalışırız Başı sonu belli derli toplu Hatta fazlaca top gibi Tıkız şeyler yazar dururuz Kadınlar öyle değil Kaç kadın var efendim edebiyatımızda Hiç. E, Samiye vardı işte sizinle iki oldu Cumhuriyet kuşağı olarak hesaplarsanız tabi Kökü imparatorlukta olan yazarlarımız şairlerimiz yok değil Aa, Ben tabi çevirilerden de söz etmek isterdim İngiliz Amerikan edebiyatının kadınları Kadınlarda böyle bir dalgalanma var <gülüyor> tatlı tatlı gerilimcikler düğümcükler ama siz bambaşkasınız. Hem erkekçe bir gerilmi kurma ustalığınız var hem de kadınca dalgalanmalarla incelikle derinliklere hikayeyi şenlendiriyorsunuz. Evet, evet Onun için ben baştan biliyordum sizin kadın olduğunuzu. Onu yine enfes bitip başlı başına bir hukuk sistemi sanki. Birinin hakkını ötekine yedirmeyeceğim derken hırpalanıyor, horlanıyor. Sonunda adeta intihar ediyor ama başa emiyor evet, Müthiş efendim. yani <gülüyor> Egeli gururu Siz nerelisiniz? Eh, ben de oralardanım canım Antalyalıyım. <gülüyor> evet ben Antalya'ya kadar olanları Egeli sayarım Efendim ben izninizi rica edeyim Şurada ressam beni bekliyor Onunla konuşacaklarımız var evet. Çok memnun oldum Defne Hanım ha, eh, şu, şu kartı alın Belki bir boş gününüzde beni ararsınız da iki laf ederiz telefonda Sizi bunca zaman aradık hemen kaybetmeyelim yani Yine görüşürüz ederim. Güle güle Hadi Mertem biz de gidelim artık Abla ne acelem var biraz daha duralım dolaşalım Hadi ne olur Bakın sergiden sonra adettir Hep birlikte yemeğe gidilir Kalırsanız sizi de alırız <gülüyor> Yok teşekkür ederim Ben bir an önce eve oğluma anama babama dönmek istiyorum Özledim onları <gülüyor> Peki efendim peki Selametle devletle Bekleriz bizim dergiye de uğrayın arada bir Uğrarım <gülüyor> Tam bir taşra kızı gibiydin abla Nedir bu yabaniyleğin Şuradan o tübüsüye bineceğiz, 20 dakika sonra evdeyiz. Ne acelem var? Bizim eve varmamız için 20 dakika değil, 1,5 saat lazım Mert Hanım. Buradan aksanarak... Aksana ne oluyor acaba? <gülüyor> Evde garip bir sessizlik var. Birileri ötekilerle küs gene olsa annemle babam. Bilmem. Ah, anneciğim, anneciğim. Ah, ah canım. Neredesiniz? Çok sıkıldım ben ah. burada. Al beni senin evine götür. Ah, ne canım, olur anne, ne olur. Gel olsun? canım, gel. Üzülme sen. Ne oluyor? Neyiniz var? Hanife nerede? Her zaman şen şakrak bizi karşılardı. Hanife. Hanife. Allah Allah. Anne annem Hanife ablayı küs onu köyüne yollayacakmış. Neden? Hani ablam senin kazaklarını giyiyormuş Hı. okulda. Anneannem çantasında onları yakalamış. Bir sürü de para bulmuş. Babasına mektup yazıp çağıracaklarmış. Gel kızını al diye. Ay, deden ne diyor? Nerede kaldınız be kızım? Bekledik bekledik gelip biz yemeğimizi. Hadi siz de yiyin. E, annem nerede baba? Hani feye kızdı biraz. Başı tuttu gidip yattı. Hani Feyi yolluyor musunuz gerçekten? Ne bileyim kızım annen istemem artık diyor Bakamayacağız koca kız oldu diyor Yok günahlara battım çıktım bu kız yüzünden diyor İşte ne bileyim bir sürü şey Nerede o şimdi Kim Halife mi İçeride Hı. bir köşeye büzüldü oturuyor Dur bakayım bir de ben konuşayım onunla Hoş geldin Ali Hoş bulduk Bu babam ne yapıyor Neler yapıyor neden yapıyor Hayrola Ali Ne oldu bir haber mi aldın çarşıda Neler yapmamış ki Başımıza soktuk şu dedenin eski evinde otururuz Kalkmış bahçeyi de Sarraf Necati'ye satmış Ne zaman İşte bu geri Hiç kimsenin haberi yok Allah'ım ocağımıza incir dikti sağ olasıca ya, Yarın da bahçedeki dutu kesmeye geliyor Sarrafın adamı Vah vah Vah Mandıra yapacaklarmış oraya e Bizi de atarlar buradan Atmazlar mı atarlar ya. Ne yapalım atarlarsa biz de anamın evinde otururuz Hı. Biraz tamir ettik mi Ötesini berisini sıvadık mı olur gider Onlar da zaten köye çekilmeye çalışıyorlar e, Bize bırakırlar bu evi İyi de halamla araları iyice açılacak şimdi halamında var ya anasından babasından Öyle hakkı. Ya. E, kaçta kaça halamın hissesi? Üçte biri dedemin... ...üçte biri ninemin, ...üçte biri babamın diye bahçenin ninem saken halam bahçe rafı falan etmezdi. Biz de oturuyoruz içinde diye sesleri çıkmıyordu. Şimdi duyunca yine patırtı çıkacak. <gülüyor> Çıkmaz mı? Ninemden dedemden kalan hakkını isteyecek elbette. Hı. Hmm. Kızılca kıyamet koptu kopacak vallahi Allah yardımcımız olsun. Hiç üzülme Alim. ...çıkarsak çıkarız <gülüyor> bu evden. Ne olacak? Hmm. Çocuğumuzu anamın evinde, kendi evimizde doğururum. Hayırlısı neyse olsun. İş ne yaparız? Şurada bahçeyi ekip dikiyorduk, iyi kötü. <gülüyor> Kısmetimiz bu kadarsa çeker gideriz. Bir yerlerde şoför olursun sen de. Git belediyeye müracaat et, hastaneye müracaat et. Allah garip kulunun yardımcısıdır. Sen en kötü düşmanından kurtuldun Alim, İçkiyi bıraktın. Bunların da üstesinden gelirsin inşallah. <Gülüyor> E hanım ne yapayım yani senin kardeşin. Senin kardeşin senin kardeşin deyip durma. Yılbaşı balosuna giderken külah giyip düdük çalarken iyiydi. Şimdi benim kardeşim oldu. Ona yüz veren sensin. Hayda. Canım arkadaşlık ettiysek ona kalk da kardeşin hakkını gasp et ya. Hmm, demedin ama ettiği işte kör olmuyor sıca. Sen şimdi üzülme. Yarın gidiyoruz kasabaya Yarın mahkemeye başvurmak için son gün Akşam beşe kadar zamanımız var Şufa hakkımızı kullanacağız Satışı Hı. iptal ettireceğiz inşallah Bak göreceksin o bahçenin tamamını Alıp sana yapacağım tabusu Alan baban senden kaçırıp kardeşine verdiler Üçte biri ama bahçe şimdi senin olacak Göreceksin Bilmem hiç ümidim yok benim Canım, Böyle konuşup beni sinirlendirmesene Hı. Allah gani gani rahmet eylesin Hepsine de Hı. Bıraktıklarıyla yedi mahalle doydu ne bitmez malmış Ne ucu bucağı olmayan mallarmış Anacığım rahmetli Kurtlu mallar diye bağırırdı Kurtlu mallar beni de gelip buldular sonunda Kasabaya taşınmaktan bıktım usandım Anam bunlar unutulur sonra Yorgunluklar geçer Ananın babanın en çok sevdikleri mülkü teslim edeceğim sana inşallah Ne yaparsan yap İster sat ister içinde otur Aman istemem istemem Kurtlu mallar yerinde kalsın Dava bittikten sonra parselleriz bahçeyi Bak sana tavsiyem oradan satıp İstanbul'dan al İstanbul'da mülk hızla değer kazanıyor Oralar bu gelişmeyi de bu değerlendirmeyi de takip edemezler ha, Demedim mi ben bana kalmaz o bahçe gene satılır yok olur gider elimden diye Aa hanım çok nankör kadınsın yani Aa. Kardeşin gibi annenin babanın mallarını satıp satıp yedik mi ki böyle konuşuyorsun canım Aa. Hay çenem tutulaydı sana yol gösteriyoruz işte Malını İstanbul'a aktarırsan... ...değeri kat kat ha. artar demek istiyoruz ama... ...sen gene kendi bildiğini oku. Ok. Ben karışmıyorum artık. Ben, ben ayrancı macerim. <gülüyor> Ayrancı macerim, ayrancı macerim ama parayı tutmasın da ben bildim Satıp satıp yemedim Seni kasabalarda çürütmedim Sayemde İstanbul gördün Bin türlü yer gördün, itibar gördün Kızlarını okuttun, kendin, kendin ilim irfan sahibi oldun Başladın gene babanın evinde de var mıydılara Başladım tabi ya Başladım tabii. Var mıydı babanın evinde hususi otomobil Deniz gören daire Var mıydı seni gezdirip tozduran Seni benim kadar çok seven bir koca Tabi vardı ya tabi Babam bize hususi python tutup gezdirirdi kasabadayken. Denize gelince deniz benim memleketimin en baş güzelliğidir. Hı. Her yerden deniz görünürdü bizim köyde. Pencereden, sokaktan, dam üstünden. Kocayı ne yapayım? Aman, aman istemem artık kocam hoca. Hı. Hmm. Hanım laf aramızda kimseler duymasın ama Köyden kasabaya göç ederken Develerle taşımışsınız eşyalarınızı. <gülüyor> Rahmetli kayınpederim Çanakkale'ye eşekle gider gelirmiş hmm. köyde Savaştan sonraki yıllar onlar Arabayı nereden bulacaksın At bile lüküstü ama kasabaya geldikten sonra babam bir değişti, bir değişti ki sorma. Bilirim, bilirim, bilmem <gülüyor> mi? Kimi zamanda öyle bir huysuzlanırdı ki, öyle ileri götürürdü ki huysuzluğunu rahmetli... ...hani onun çatalını getirmedi ne diye rahmetli kayınvalidinin başına geçirmişti sofrayı, hatırlasana. Aman, aman, aman, öyle erkekler, kadınlar nerede şimdi? Hem de üşürlerdi, hem de birbirlerine toz kondurmazlardı. Ee, orası <gülüyor> öyle tabii. Şimdi karı kocalar dövüşmüyorlar ama... E, ...sevişmiyorlar da onlar gibi. Hmm. Bak işte bizim kızla kocası. Doğru. Gene vazgeçmiş mi? Ne yapmış Ankara'ya gitmekten bizimki? Aaa ayıp ediyor ama. Ayıp ediyor. Adamı oynatıyor mu canım? Aa, hmm. Gideceğim dedi gitsin işte. Ondan iyisini nereden bulacak yani? Adam dairenin bile tapusunu ortaklaşa yaptı e, Herkes şimdi öyle yapıyor bey O bizim zamanımızdaymış Adamların tapuları kendi üstlerine yapmaları Şimdi kadınlar kıymetli Sen bana bir şeyler dokundurmak Hı. istiyorsun Ama ben sana uymayacağım Yanlış mı? Ne Yanlış doğru Defne'nin ne katkısı oldu o eve? Hı? E, doğruya doğru ne e? diyeyim Ne var ki artık Kocalar karılarının da eve katkı yaptığını Düşünüyorlar zaman ilerledi Kızımız da o adamın işini gücünü gördü. Hı, ona çocuk yetiştirdi, eşlik etti. Bizi bile bırakıp gitti de yüzüne hasret kaldık. Bunları da hesaplıyor şimdi kadınlar. E, ne iş gördü bizim kız Allah aşkına? Söylesene bana. Ee, çifte çifte hizmetçiler. E, ben de sana onu anlatmaya çalışıyorum bey. Şimdi kadınlar zevci olmayı, kadın olmayı, anne olmayı mühimsüyorlar. Haksız da değiller. Ben istemem öyle şey. Eğer ayrılırsa tamamen kocasından o dairede hak iddia etmesin. Eh, söylersin etmez Başkalarına gelince pek cömersindir Bana gelince Hanım hanım oh. gene gücendiriyorsun beni Hanım Gavur Mustafa Gavur diye diye gavur oldun. Ne istedin o bahçeden de gittin sattın kimseye danışmadan etmeden Ali'nin de rahatını kaçırdın ablamları da küstürdün Utancımızdan ne gidebiliyorum ne gelin diyebiliyorum Gelmesinler be gelmesinler İstanbul kocaman Onlara ihtiyacım yok benim Canın mıskılır kalk gezdireyim seni parka götüreyim Bit pazarına köprü üstüne götüreyim Balık tutanları seyret ha, Deli yavur. şurada rahat edeyim dedim azıcık Evimi eşyamı kocamı bileyim dedim Yok rahat yok ben evimi seviyorum Sen git bak balık tutanlara çula çaputa Aman gibi çula çaput düşkünüsün sen de Güzelim toprakları sat sat çula çaputa der. Nerede eski kutu Eski çanta eski şişe var Topla gel eve Tamam tamam sana bir zararı mı var Gökgöz haksızlık etme bana Senin harçlığını veriyor muyum vermiyor muyum Akılsız Mustafa Harçlığımız nasıl olsa gelir Dükkanın kirası yeter bize Aliler de kışlığımızı yolluyordu Şimdi onları yerinden ettiğinde ne oldu? Eniştem aldı işte bahçeyi senin elinden. Oh olsun. Sana bir iki ders yetmez ama bu dersi de unutma. Bahçe benim diye övünüyordun. Onlar da kenardan bakıyorlardı. Bak Allah'ın işlerine. Şimdi kenardan bakan biz olduk. Ben paramı aldım ya ona bakarım. Ha e gitmiş hasarrafa. rafa. Eniştem de satacak orayı bak görsen. Eniştem satar ama adam gibi satar. Kimseden gizli saklı satmaz senin gibi Çarşafa dolaştırmaz işleri Tabi sarrafa verdiniz o köşeyi Bahçe bölündü Tadı kalmaz artık oraların Eniştem parselliyecekmiş bahçeyi Öyle duydum kasabada Parselleyip satacakmış Eniştem akıllı adamdır Satsa da ziyan etmez o parayı Gelir İstanbul'dan bir şeyler alır Çoluğuna çocuğuna bırakır hey Dedin işte gök göz Benim kimin var bakacak Ali'yi severim oğlum saydım artık onu ama Ne de olsa benim kanımdan değil onu yetiştirdik emek verdik evlendirdik helal olsun ama ne de olsa el El mel ben onu bebekken bakıp büyüttüm bezini yıkadım oğlum sayılır bir şey olursa onlar bakacak var mı başka bir umudumuz Gökgöz Gökgöz ben sana bir şey söyleyeyim mi bize ablamın kızları bakar defne var ya defne işte o bakar çok merhametlidir o Boşver boşver Allah kayırır Ya her zaman Allah'ın adını anmazsın Bak işine gelince nasıl Allah'a sığınıyorsun Dök göz üstüme gelme Vallahi bak fena yapacağım he. Bir şey bile yapamazsın Burası kasabadaki bahçe değil Bir bağırdın mı İstanbul'un insanı başımıza toplanır Ali Mallı. Şu kadının yaptığına bakın ya Eniştem için bana neler ediyor ya. Akıllı adam işte Sus, kız, sus şimdi tepelerime Tepele bakayım da göreyim seni. Rahmetli dedi de öyle derdi. Hani kimseyi tepeleyemedi yemedi. 20 yıl yattı. Sen de durmaz ona özenirsin. Ee, sevinirsin değil mi babam gibi yatar kalırsan? Ah seni İstanbul. Seni İstanbul bozdu gök göz. Sen kasabada böyle değildin ya. Sattırmam o toprakları, sattırmam, anamın babamın evini sattırmam, hiç uğraşmasip be. Ne uğraşacağım canım? Aman al hayrını gör babanın evini. Hmm. Zaten yıkıldı yıkılacak kerpiç ev. Kerpiç, mərpich. Gidip o evde oturacağım. Babamın yatağında yatacağım. Anamın öldüğü odada penceredeki rüzgarın ısını dinleyeceğim. Bahçemde dolaşıp dönme dolabın dibindeki dudun altında oturacağım Ceviz toplayıp yiyeceğim Erik pestili yapacağım oh, oh, anana benzedir ah, ah, Uzağa mı düşecektim He, Benim anam babam balkan topraklarında <gülüyor> kalıp gittiler işte hanım Mezarlarına bile gidemedim Ne yapalım senin de yazın öyleymiş Öyle göçmenlik zor iştir zor <gülüyor> Sana işte zor olmadı maşallah Gene başladın iğnelemeye beni <gülüyor> Sen ne bilirsin anavatan hasretini Hı -hı. ha? Bayrak hasretini, Hı -hı. Atatürk Hı -hı. hayranlığını Hepsini de sen bilirsin. Tabii ben bilirim ya. Tabii Hı -hı. ben bilirim. Oralardayken anavatan hasreti çekerdik. Çok şükür geldik vatanımıza. Atatürk bizi karşıladı, iskan etti, bağrına bastı. İşte buldu, eş de buldu bize. Artık anam babamı özlemeye yüzüm kalmadı gibi gelir bana. Hı -hı. Köyümü, anamın babamın mezarlarını Orada kalan ablamı, yeğenlerimi hmm. ah, İçimi sızlayarak Sessizce hatırlarım <gülüyor> Buraya gelmiş olmanın Şükran'ını Ödeyememekten korkarım Abinin çocuklarını getirdin ya Anamı getiremedim ama anamı getiremedim. Bana hasret gitti Gelirler, gelirler Onlar da gelir merak etme Gelirler, gelirler, gelirler inşallah ama Ne zaman, nasıl Bayımız zengin diye koşar gelirler Hanım, hanım beni kırıyorsun ha. Ne diye kırılacakmışsın? Ama bahçemi sattırmam bak. Yeniden söyleyeyim sana. Babamın evini kiraya ver. Bahçede dursun öyle. Zarar yok. Ekilmesin, dikilmesin. Elbet bir gün bir hale yola girer o da. Nasıl istersen. Ben uysal adamım. Buna da eyvallah. Alo? Osman Bey'in evim efendim. Evet. Ah, merhaba efendim. Ben Defne. Oo Defne Hanım. Nasılsınız efendim? Sağ olun efendim iyiyim. Siz de iyi misiniz? Evet mi? evet iyiyim teşekkür ederim. Hikayenizi okudum dergide. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Aferin size. İyidir iyidir yazın Kitap ne zaman kitap? Ee, yakında. Sağ olun çok sevindim çok. Ee, siz neredesiniz şimdi? Babam neredeyim? Boğaza yakın mı babam <gülüyor> Marmara'ya yakın. E, sizi bir boğaza götüreyim diyecektim Peki çiçek pasajına gel e, Ben çiçek pasajını bilmiyorum Bak, Çiçek pasajını bilmiyor musun <gülüyor> Öyle ya, taşralısın sen nereden bileceksin Peki Beyoğlu'nu bilirsin herhalde değil mi eh, Biraz bilirim Taksim'in eh, İşte biraz biliyorum oraları Alışverişe falan gideriz kardeşimle İyi sizi Taksim'de bekleyeceğim Bakın şimdi iyi dinleyin beni tarif edeceğim <gülüyor> Ne oluyor abla yemeği mi çağırıyor Evet herhalde e, Ne oldun durgunlaştın birdenbire Birdenbire bana sen demeye başladı Hoşlanmam ben böyle şeylerden Aa, Abla sen de yani Hı? Ne dedin Sene size falan üzülmedin sen Başka bir şeye üzüldün Yok yok gerçekten de Bana nasıl sen diyebilir Sen işlerin böyle birdenbire gelişmesine Belki de karışmasına üzüldün hiç beklemiyordun değil mi böyle bir davet? Hayır beklemiyordum. İstiyordum belki ama beklemiyordum. Seni öyle iyi anlıyorum ki. İlk defa böyle bir şey yapacaksın. Bir erkekle yemeğe çıkacaksın. Eniştemden başka bir erkekle. Bu hoşuna gitmedi ama... ...seni heyecanlandırdı. Evet korkuttu. E, gitme istersen. Bilmiyorum. Tam da eniştemle barışma aşamasındayken. Evet ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Anlamıyorum. Korkuyorum... Sürükleniyorum oh, Kimse seni zorla götürmüyor ki bir yere Hastayım gelemiyorum dersin olur biter Çok korkuyorum ah, Geldiniz mi? Ben geldim Sen neredeydin? Ben erken gelmişim Heyecanlandığım zaman vakit geçmek bilmiyor Ben de kalkıp yola koyuluyorum Sahi mi? Erken mi geldin bugün? Evet <gülüyor> Çok ilginç ya. Hayatımda ilk kez bir kadın benimle buluşmaya benden erken geliyor Ve bunu da söylüyor Neden söylemeyeyim? Ben kendime göre çok eğlendim Vitrinlere baktım Aa öyle ya vitrinler <gülüyor> Şimdi kadınlar madınlar diye bir şeyler düşüneceksiniz Kadınlar vitrinlere bakmaya bayılır <gülüyor> Size bir şey söyleyeyim mi? Hı? Ben vitrinlere bakmaktan hoşlanamadım bir türlü Hatta çok canım sıkılır Bıkkınlık duyarım vitrinlerin önünde Almak istediğimden ve alamadığımdan da Ayrıca sinirlenirim Allah Allah çok ilginç Bayıldım size Teşekkür ederim <gülüyor> Teşekkür mü ediyorsunuz İşte burası Nasıl beğendiniz mi Evet evet çok beğendim Güzel bir yer, güzel bir lokanta Boğaz'ın manzarası yok burada ama Buranın havası da başkadır Evet, tam bir e, Osmanlı lokantası Daha doğrusu tam bir Osmanlı Levanten lokantası e, Bu nasıl bir karışım oldu şimdi? Osmanlı Levanten Bilmem, düşünmeden söyledim <gülüyor> Böyle yüksek tavanlı, loş, eski mobilyalarla dolu mekanları severim Boğaz'da da olsa, Beyoğlu'nda da olsa İnsan da sizin anlamı kapalı, oyuncaklı, fantastik öyküler yazdığınızı sanır. Oysa dobra dobra konuşan köylü kadınları İsyankar kasabalı kızları Bir dövüş Bir çekişme içindeki insan münasebetleri Asaletime gölge düşüyor değil mi? Hayır Öyleci. hayır hayır tam tersine Onu söylemeye çalışıyorum Bu çelişkiler değişiklikler Sizi merak ve heyecan verici kılıyor Sizin ne kadar güzel bir profiliniz varmış Hele burnunuz Doktorum sana bir Fransız burnu yapıp Ondan sonra da düğününde kalburla su taşıyacağım demişti Durun durun durun durun Şimdi bu doktor kim? Fransız burnu da ne demek? Yani profilimi size göre çok güzelleştiren burnum ameliyatlıdır. Estelik ameliyatla hokka gibi oldu. Eskiden kemerli, haşmetli bir burnum vardı. Bu da fena değildi ama bu daha güzel. Aman Allah'ım neler söylüyorsunuz? Bu burun sizin değil mi? Dedim ya değil, ameliyatlı. Hmm, o doktorun dediği oldu mu? Yani kalburla su taşımak? <gülüyor> evet. Ameliyattan bir yıl sonra evlendim Ama doktoru düğünüme çağırmak hiç aklıma gelmedi Belki de... E şiddetli bir çarpma bu Çarpıyorsunuz adamı Ama her zaman lehinizde olmayabilir dikkat edin Son derece duygusal, gerilimli, kadınca ve esrarengiz bir hava yaratıyorsunuz Derken bir vuruşla bu havayı alt üst edip Dağıtıp insanı realitenin diplerine düşürüyor Ve bunu umursamıyorsunuz Yok. bile böyle bir şey planladığımı söyleyemem Hayır hayır hayır Planlamıyor görünüyor ama ...kilanlıyorsunuz. Enişten gelirse ne olacak şimdi abla? Enişten gelmemeli Meltem. Böyle bir ilgi duyuyorken ve bu kadar mutluyken... ...eniştenle gidersin gitmezsin tartışmaları yapamam. Peki ama ne yapacaksın? Bilmiyorum gelme diyemem <gülüyor> Gücenir diye korkarım Gel diyemem yalan söylemekten Ayy, korkarım Her şey birbirine girecek Annemler ne diyecekler Babam çok perişan olacak Ne kadar seviniyordu sen evine dönüyorsun diye Bazı şeyler var ki önüne geçilemiyor Erdem <gülüyor> Galiba öyle Burada benim bir tek suçum var Bir tek ama büyük bir suç Allah'tan büyük bir sevgi aşk heyecan istedim hep bunu yaşamadan ihtiyarlamak ölmek istemedim Neydi o büyük aşk denen Onu tatmadan anlamadan acısını çekmeden sıkıntısını görmeden onun elektriğine tutulmadan <gülüyor> Çok çağdaş bir açıklama oldu bu ablacığım son derece teknik ve bilimsel Vallahi öyle şaka yapmıyorum abartmıyorum da Bunu çok istedim belki de başlıyor işte Meltem Belki de bu o Allah yardımcın olsun ne diyeyim Ankara'daki onca hazırlık Tutulan evler taşınan eşyalar Çocuk için ayarlanan okullar Değer miydi ya Sen bana inanmıyorsun Ben sürüklendiğimi hissediyorum Gözüme görünmesin bir daha. Sakın gözüme görünmesin. Sesini bile duymak istemiyorum. Anladın mı hanım? <gülüyor> Almayacaksın bu evi. Ama neden almayacakmışsın kızım benim o. Ha. Sen görmezsen görme ben görürüm. Koskoca kadın eğilim yapıyor, doğru mu yapıyor bilir herhalde. Okumuş, yazmış. Cahil olsa daha iyiydi. Ah, ah Şükrü Bey, Şükrü Bey rahmetli <gülüyor> dediydi bana, dediydi. Al bir dikiş makinesi eve, <gülüyor> okut başu kızları. İyi birer ev kadın olsunlar dedi. Ben <gülüyor> dinlemedim. Dinleyiydin. Benim de işime gelirdi öyle olması Kızlarım yapardı ev işlerini ben dinlenirdim Baksana şu halime Kızlar okuyacaklar diye ne hallere düştüm Okumasını okudular da O kadarla da bitmedi ama Bu sefer yazmaya başladılar Başıma yeni yeni okuyanlar çıkardılar Ah, ah kafam ah kafam Meğer okutmakla iş bitmiyormuş hmm, Bitmez tabi okutuyorsun okutuyorsun kızların gözü açılıyor Ama bunu terazilecek biçime sokacak bir ev terbiyesi veremiyorsun <gülüyor> Of of oluruna bırak 30 yaşında kadın ekmeğini de biz vermiyoruz herhalde değil mi Bir de evladı var bak onun da mesuliyetini biliyordur merak etme Allah emin değilim ben hanım zaman çok bozuldu çok Çok bozuldu ama o genç küçük çocuklar için ana kuzuları için Bizimki maşallah kocaman oldu. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Ay, anne ablamı pek de güzel şeylerle nitelendiriyorsunuz maşallah. Ne yapacaktım? Ben gene insaflı davranıyor babanı yatıştırmaya çalışıyorum. Ama kızgınlığım babanınkinden az değil. Aa, e, i̇yi valla bir şey uygun bulmuş doğru bulmuş yapacak elbet. Ama ne? Hayır yapmamalı. Biz ne istiyorsak onu yapmalı. Ha, biz de az sayılmayız ha. Öyle değil mi canım? Ana baba, kardeş, koca, çocuk, şimdi bir de kocanın akrabalarıyla konu of. komşu da işe karışır. Of. doğrusu da budur kızım. Bizim eski terbiyede insanlar öyle başı boş değildir. Herkesin evin içinde bir yeri ve ağırlığı vardır. Herkesin birbirine verilecek hesabı vardır. Herkes birbirinden sorulur. Helal vardır, haram vardır. Sevap, günah vardır. Kul hakkı vardır. Allah korkusu vardır. Allah İnsanlar bu yüzden bizim zamanımızda böyle başıboş değildi Hay ağzına sağlık hanım ne güzel konuşuyorsun Hı. Ama babanız sizi medeni yetiştirmek istedi Alsın bakalım şimdi saçını mı yolacak dizini mi dövecek Ay, anne bizim kuşağıda ablama da haksızlık ediyorsunuz Yani şimdi söylemeyeyim dedim ama dayanamadım Dayım da senin zamanında aynı terbiyeyle büyüdü O neden uğraştırıyor aileyi boyuna <gülüyor> Sen de haklısın Meltem ama annenin dediği de doğru Nesil şimdilik o kadar bozulmadı ama iyileşeceğine gitgide bozuluyor. Vallahi ben ablamda bir bozukluk görmüyorum. Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş. Niye öyle surat asıyorsunuz? Boğaza gelme hoşunuza gittiniz mi? Boğaza gelme koşa gitmez mi? Ama ben boğaza getirilmekten hoşlanmadım bir Taksiyi kapıda bekletmenizden hoşlanmadım iki Valla ben o kadar keyifliyim ki Bunu hiçbir şey için bozamam Defneciğim senin için bile bozamam Kusura bakma <gülüyor> Taksiyi de dert etme Çok param var benim Sağa sola harcayacağım ama ha? Anlamsız ve ölçüsüzce senin için harcarım Sade masrafı değil Gösterişi de beni sinirlendiriyor Aa, İçine sindir be Sus işte hey, hey, Temiz işte, havayı kokla Bana bak ben de sana bakayım hadi, hadi Sen nasıl başka şeylere üzülüyorsun Ben biliyorum Bağlantımız tamamen koptu Bir tek Mertem'i görüyorum Bir de oğlum geliyor işte arada sırada Herkes bana cephe aldı Savaş ilan etti Eskiden ben öğrenciyken de ailemle böyle bağlantılarımız birden kopuverirdi, Özellikle annemle. Dünya başıma yıkılmış gibi oluyordu. Nedense hem onlara kızardım... ...hem dostluklarına önem verirdim. Ve o gerginliğe dayanamazdım. <gülüyor> Gene öyle oluyor galiba. Şu var ki artık bir ortaokulu öğrencisi değilsin. Otuz şu kadar yaşında aklı başında. Hatta sanatıyla topluma yol gösterme iddialarında olan mı hanımcılık? Böyle ufak tefek duygusal rahatsızlıklar hayatını o kadar etkilememiyor. Unut gitsin. Unutamıyorum. Hem sakin, huzurlu, onaylanan bir hayatı olmak... ...hem de mutlu olmak mümkün değil midir? Böyle bir kural mı var? Bilmem vallahi. Ben hiçbir zaman böyle dertler edinmedim. Karım beni terk etti gitti iki kere. Bir keresinde dönüp geldi, ikincisinde ben istemedim. Biliyordum ki her terk edilişimde ya da her yalnız kalışımda bu yalnızlığı başka bir kadın başka bir çocuk dolduracaktır İşte karım çocuğumuzu alıp gitti Yerine çocuğuyla başka bir kadın geldi Sahi Metin'i seviyor musun? Ben bütün memleket çocuklarını seviyorum Sade Metin'i değil hepsi bizim çocuklarımız Metin'i alıp eve getirse Çok özlüyorum onu. Şimdi bir de acımaya başladım İyi ama babanlar onu çok seviyor çok seviyorlardı ama bana olan kızgınlıkları yüzünden bu sevginin de tadı kalmadı sanırım Peki bakılmıyor artık Metin'e Geçen gün bizimkiler evde değilmiş Ben de okuluna gittim Okulu çok yakındır Baktım Yavrumun ayakkabısının içinde çorabı yok Olur böyle şeyler canım Hemen büyütüp facia haline getirme Annen de yaşlı elbette Kaç kişiye bakıyor Yanlışlar eksikler olacak tabi ama sanma ki ona karşı sevgileri eksiliyor. Hayır, çorabını giydirmeyi unutur annem onun ama Sevmeyi, öpmeyi unutmaz Ne o, Önemli değil Önemli değilse neden ağlıyorsun? Bir çocuğun basun olmasına, acı çekmesine dayanamıyorum Ayrılırken de bana ne dedi biliyor musun? Anne, bir de götür Getir o zaman evine çocuğu kendi kendine bakabilir mi dersin Kendi kendine neden baksın canım Sen bak ya çık artık o işinden Bir yazarın iki işi olmaz Otur yazılarını yaz Yazılarından para gelinceye kadar getirinceye kadar da diren Anlaştık mı Yarın gitmiyorsun işe Çocuğu da alır gelirsin O zaman derdin merdin kalmayacak değil mi Bu kez de annem babam bana küs diye Dünya izinden ederim kendime <gülüyor> Biliyor musun Seni eleştirmek kolay tabi Şimdi diyebilirim ki ne sinameki, ki, ne dırdırcı kadın. Ne kadar aşırı duygusal. Ama biri de bana der ki sonra... ...sen onu bu vesileyle tanıdın, sevdin. Bu vesileyle ve bu yüzden. <gülüyor> Hadi ağlama artık. nın altında bu fısıltıyı dinleyerek ne yapıyorsun burada? Eskileri mi hatırladın? Defniyi düşünüyorum ben tabii. nesini düşünüyorsun baba? Ne kadar minik kızdı kız. Ne kadar söz dinleyen, terbiyeli, hani haya derler ya işte edepli, hayalı kız. Ufacık bir sebeple kırılır, alınır ağlar. üzülür Kimseyi üzmemek için de fazlasıyla dikkat eder, kendini kontrol eder. Canım, mahallenin Meleği neredeyse. Bir de şu yaptıklarına bak. Ablam gene melek gibidir baba. Bu yaptıklarında bir kötülük yok ki. Nasıl kötülük yok kızım, nasıl kötülük? Bir çocuğu babasız bırakmak, bir erkeği hanımsız bırakmak... ...kötülüklerin en büyüğü. Benim kızım bunu yaptı, yapabildi. O karınca ezmez, o gözü yaşlı kızım. Kalbinin merhametiyle tanıdığım kızım. Sen ağlıyorsun baba. Hmm. Onun için çardağın koyu gölgesine sığınmışsın sen. Kurnaz seni. İşte, i̇şte babalar da ağlar böyle. Sen hep ağlarsın canım. Ama böyle yalnızken ve gizli gizli hiç görmemiştim. Ne yapayım serde göçmenlik var İstiklal Marşını duysak heyecanlanırız biz Televizyonda Atatürk'ü bayrağı görsek heyecanlanırız Heyecanlanınca da yaşlarımızı tutamaz ağlarız Bu sefer çok başka bir şeyden ağlıyorsun ama Eskiden ablamın okuldaki başarılarına da ağlardı O da ağlatacak kadar büyük başarılar kazanırdı ama hmm, hmm, hmm. Bir kere de evlenirken ağlatmıştı beni böyle Biliyor musun, ben onların evlenmelerini hiç istemiyorum, hiç. Bilmez olur muyum? Kızım üniversiteni bitir, kızım acele etmeden dururdu. Ablama daha parlak kısmetlerin çıkmasını bekliyor gibiydin. Ne Haksız mıymışım? Haksız mıymışım? İşte, buyurun sonuç. Bir çocuk, bir erkek, bir aile perişan. Hadi, bizi saymıyorum. E, o zaman nasıl oldu da izin kopardı ablam senden? <gülüyor> Rüyamda gördüm bir gece damadı Elimi öptü. Sonra Defne'ye sordum Boyu, rengi, şekli böyle böyle miydi dedim Öyleymiş Peki evlenin dedim Dedim ama derken o da ağlıyordu ben de ağlıyordum Sarılmıştık bilmemizi Beni de ağlatacaksın Defne gibi bir kız öyle mi evlenir? Töretsiz, sırasız, görgüsüz. İşportacıdan alınma bir kutu şeker Yine işportacı bir, bir demet karanfil ile gelmişti eve biliyor musun? Ailesi zahmet edip gelmediler bile Ankara'dan Benim kızım çok kıymetliydi Meltem, çok Hala da kıymetlidir Ama o neden kendi kıymetini biliyor? Biliyor baba, biliyor Damat iyi çıktı sonradan önceleri biraz yoksulluk çeker gibi oldularsa da... ...sonra iyi para kazanmaya başladı. Ev aldı, araba aldı. Ama benim kızıma battı bu rahat. Yoksulken sesi çıkmıyordu... ...adam zenginleşince kıpırdanmaya başladı. Osman Bey de fena adam değil baba. Eniştemi aratmaz sanırım. E ne fayda? Ben bir kere ötekine damat dedim. Buna diyemem ki. Metin buna baba diyebilir mi sanıyorsun? Hatta kızım buna koca diyebilir mi sanıyorsun? Akma sen aşık oldu dünyayı gözü görmüyor ama yapamayız biz yapamayız biz saf ve temiz insanlarız kolay kolay bir başkasının ötekinin yerine koyamayız vefasızlardan kadir bilmezlerden değiliz ki biz kızım da değil biliyorum diyorum çok acı çok. çekiyor çekiyor çekiyordu her Allah'ın günü dua ediyor eski kocasının mutlu olması için Hı. kendisini unutuyor ne var ki valla çok ilginçtir baba. Onun mutluluğu için Allah'a yalvarırken kendisinden hiç söz etmiyor. O kadar emin ki kendi mutluluğunda. Yok yok yok. Garip bir şey bu. Çok garip. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne bu ya, o Hicaz'dan geliyormuşum gibi karşılanıyorum. Kendi kendine evlenirsin sen ha. Hiç eşin dostun yok mu oğlum senin? Vallahi haber veremedik işte, çok ani oldu. Gelinimizin hatrı olmasa ben senden bunun acısını çıkartırdım ya... Vay bey, vay Merhaba Ahmet <gülüyor> Merhaba merhaba da Yani gazetelerden mi duyacaktık evlendiğinizi abi he? Bizim hiç hakkımız yok muydu bu evlilikte birader Olmaz olur mu bütün mutluluğumu ve mutsuzluğumu size borçluyum Hayrola mutluluğu anladık da Mutsuzluk neyin nesi Dün bir bugün iki yahu insaf et Canım şaka yapıyoruz ee, Nazar değmesin diye yapıyor herhalde Tamam iyi bildin nazar değmesin diye. <gülüyor> Onun nazar değecek hali mi kalmış Alışmış artık o alışmış Defneciğime acırım vallahi. Yahu ben cana mıyim ama yaptınız? <gülüyor> Canım Osman abimiz iyidir. Ne yapacak ki Defne ya? Bu kaçıncı Osman? Tamam. Söz aramızda yani. Topu topu üçüncü ya Servet. İnşallah sonuncu olur. Bak Defnemizi üzmeyeceksin. O bizim kızımız sayılır. Edebiyat dünyasına da, sevgi dünyasına da... ...bizim aracılığımızla gözünü açtı kızcağız. Koskoca kadını küçük bir kız gibi anlatıyorsunuz. de size inanır. Ne sandın ya? İsterse on çocuğu olsun. Defne hala küçük bir çocuk kadar saf deneyimsiz iyi niyetli İnciltilmeye çok elverişli O canavar gibi hikayeleri bu saf deneyimsiz çocukcağız mı yazıyor şimdi? Ne da ya? Babasına mı yazdırıyordu dersin? Vallahi bilmem ama Defne yerine göre çok dişlidir Ayıp ayıp ayıp Ne ayıp ayıbı? Takır takır kavga eder benimle Bildiğini okur düşündüğünü söyler O dürüstlüğünden abicim Yok ya Geçen gün bana ne dese beğenirsiniz? Ne dedi? Efendim benim son romanımda Elif var ya, ee? hani şu dul kadın. Ee? Bir de genç kız var Emine. Hı. Efendim neden dul kadın orada piyon gibi kullanılmış? Ahmet'le Elif'in evlenecekleri belliymiş. Ben hep ona hazırlıyormuşum okuyucuyu. Kendim zaten öyle istiyormuşum. ...dul kadınla evlendirseymişim Ahmet'i... ...bu sürpriz okur için daha çekici olur... ...daha sanata, edebiyata uygun bir manevra olurmuş... ...haklı... Ee, ...bence de haklı... <gülüyor> ...sen sipariş üzerine evlendiriyorsun kişilerini... ...ölçülü biçili... ...oysa bak hayat ölçüsüzlüklerle dolu... ...sizin evleneceğinizi kim bilebilirdi... ...bizim evliliğimiz gayet ölçülüdür azizim... ...birbirimize çok uyuyoruz... ...aa Allah için... ...ikisi de genç güzel insanlar şimdi... İkisi de yazar... İkimiz de evlenmiş ayrılmışız... Tabii bir iki fark etmez Siz de biliyorsunuz Görücü gidildiğinde kızda bir takım erdemler aranırdı Kızı cazip kılacak Yemek biliyor mu? Dikiş biliyor mu? Temiz mi? Huysal mı? <gülüyor> Allah gözünü doyursun Osman Bir de bunları mı inceledin? <gülüyor> yok yok Gerçekten bunlar da var da Bizim Defne'nin bir marifeti de Ben en çok ona sevindim zaten İyi tülo yazması ben makinede yazmayı sevmiyorum. Hmm. Benim yazılarım da o yazıyor. Allah'tan kork Osman. Yeni geline yazı mı yazdırıyorsun yani? Ya bizim yeni gelinliğimiz falan mı kalmış? Eğlencemiz bu. toz muyuz Pek gelenimiz, gidenimiz de yok. Bu oyuna yazı yazıyoruz. Bundan iyisi can sağlığı. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şakalaşıyoruz şurada ama. Gerçekten de mutlu olmanızı dilerim. Defne'yi kardeşim gibi severim. Ha, beni sevmez misin? Severim, severim. Hele bir yazı getir bakalım bize. Madem nikahına çağırmadın, işte cezasını yazıyorum sana. En az üç daktilo sayfası olacak. Anı da olabilir, hikaye de. Olur, bir anı getireyim sana. Hikayeyi defne getirsin. Çölün istediği bir göz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Ümmühan nerelerdesiniz hiç görünmüyorsunuz Nerede olalım abla buradayız işte Hı. nasıl görünelim Ha öyle ya Mustafa Ağa'nın vardır ablasına gelip gidecek vakti bile yoktur Başımıza neler geldi bilmiyorsun sen abla Hayırdır inşallah Ayakları tutmuyor Hı. dün akşam merdivenleri çıkamamış Allah Allah. komşular getirdiler Allah Allah ne oldu böyle birdenbire Birdenbire değil epidir utancımızdan gelemiyoruz size Uyuşuk da her yanı. Ödüm kopuyordu babam gibi olacak diye oldu işte. Ağzını hayra aç gelin. Babam gibi olursa ne yaparsın? Ne yapacağım oldu say. Dün akşamdan <gülüyor> beri sopayla bacaklarını dövüyor. Hareket etsin diye. Hey ya uyuşukluğu gidecekmiş kan hareket edecekmiş. Kafasız. Aa, ne diyeyim alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Hanım hanım böyle konuşulur mu canım? Ünvan kardeşimizdir bizim. Ümvana <gülüyor> bediyeceğim yok. Kardeşim çok ah aldı, çok. Şimdi sırası değil bunun. Sen dindar bir kadınsın, böyle konuşulur mu? Hak yerine bulduydu be abla. Arsalarınızı, tarlalarınızı almıştınız işte. Ne olur da Allah'ım bağışlayıvereydi. Şimdi benim başıma kalacak bu da. Ay, ne talihsizmişsin Ümü Han. Dedeye bak, neneye bak. Ali'ye bak. Öyle ya, onu da bakıp büyüttün. Şimdi de bu ha. Vah, vah, vah, vah. İşte ne gün gördüysem şurada gördüm el işte. Onu da Allah çok gördü bana. Hmm. Ee, kader. Allah sevdiği kula çektirirmiş. Ne yapacaksın? Belki de düzelirdi. Dur bakalım telaş etme. Doktora gösterdiniz mi? Şuradaki doktoru çağırdım. Hmm, ne dedi? Ne diyecek hiç? İlaç yazdı. Periz yapsın, zayıflasın dedi. Hmm. Yağdan damarları tıkanmış. İstanbul'a gelince yağ bağlamaya başladı ya. Eskiden gider gezerdi ama köprülere, parklara. Hmm. Kaç aydır evin altındaki kahveden başka bir yere çıkamıyordu. Abam geldi, abam geldi. Dur kız, deli, yavaş ol. Hangi aban geldi? Meltem mi? Defne abam geldi, Defne abacım geldi. Hmm. Merhabalar. Hoş geldin, gel hmm. bakalım, gel. Hanım ben gel. kahveye çıkıyorum, siz hmm. oturun. Baba, ben geldim diye mi kaçıyorsun? Yok canım. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ah, merhaba yenge. Hoş geldin Defne yavrum. Ee? Gel bak da talihsiz yengenin başına neler geldi gör. Hayrola? Ne yaptı gene deli dayım Bu sefer bir şey yapamamış Çakılmış kalmış olduğu yere Ne felç ya. mi yenge ya. Bilmem ki a kızım felç gibi de değil gibi de Yürüyemiyor mu Sürükleniyor Allah Allah şu bizim ailenin de kaderine bak Dedem gibi ninem gibi Ninen gibi olsa öp de başına koy Babam gibi aynı Babama da böyle gelmişti felç Benzetmek gibi olmasın Önce anneme tutuna tutuna yürürdü Yatak odasından çıkardı inerdi Sonra sonra o yer odasından Hiçbir yere çıkamaz olduydı Bunun da altından falan almaya kalkarsan Yandın Ümmühan yandın Gidip zavallı dayıcımı bir ziyaret edeyim Dur bakalım otur şimdi Sen nasılsın iyi misin çocuk nasıl İyiyiz anne nasıl alalım? Sizin de aramızdaki bu soğukluk olmasa Hiçbir derdim olmayacak ee, Ne yapalım Tam muradı olmazmış Babanın gönlü olmadı mı daha İşte görüyorsun Beni görmeye bile dayanamıyor İnat işte Seni ne kadar özlüyordur kim bilir Ama göstermeyecek ille Barışırlar günün birinde Kız Defne ne kusuru vardı kocanın da istemedin Görünüşte baya iyi bir adamdı Sana da çok iyi bakıyordu Ben dayıma gidiyorum Sen otur yenge ben çok durmaz gelirim e İçeri nasıl gireceksin ya Alan atları. <gülüyor> Onu hiç düşünmemiştim Abacım gitme nereye gidiyorsun Geleceğim Hanife yengemlere kadar gidip geleceğim Dayım hastalanmış değil mi Hımm Hadi Mustafa hilekarlık yaptı da hak yerde kalmadı abla Ya siz ne yaptınız ki bu kızın yuvası Darmadağın oldu böyle Bilmem ki Allah'ın hikmetinden sual olmaz Yok kızım ben bakamayacağım artık buna Getirdiğiniz gibi götürün Her gün günahlara batıp çıkıyorum Anne o daha çocuk Çocuk mu? Ha, senden benden iyi biliyor her şeyi ne biliyor canım? Meltem'in kazaklarını giymiş. Ne olur giyersin. O da genç kız oldu artık. Biz farkında değiliz ama Blue çağına giriyor. O da süslenmek isteyecek elbette. Sen süslenmek ister miydin ha? Meltem istiyor mu? Sen bize bakma anne. Biz okuyorduk. Yüksek hedeflerimiz vardı. Aklımız fikrimiz kitaplardaydı. Bu zavallıcık ne ev kızı ne öğrenci ne evlat ne hizmetçi. Şaşırdı kaldı. Hiç mi bunun gününü aydınlatacak bir düşü hayali olmayacak Olsun istediği kadar düş kursun hayal kursun Ama gitsin babasının dizin dibinde yapsın ne yapacaksa Ben el alemin sorumluluğunu alamam üzerime Anne bu kız artık köye kasabaya ısınamaz Alışamaz Burada idare edelim yapma Al öyleyse evine götür Orada idare et Ben yapamayacağım artık Ben nasıl götüreyim onu anne Zaman zaman bizim Metin bile Osman'ın gözüne batıyor Bunu başında düşünecektin Anne Defne bak Çantasında yığınla para bulmuş öğretmeni kapıya geldi. Dikkat edin bu kıza. Eğer bu parayı siz vermediyseniz kontrol edin dedi. Ya bununla da bitmiyor. Yandaki tamirhanede bir çocuk var. Oranın sahibinin oğluymuş. O da tamirci. Onunla kaç göz yaparken görmüş baba. Pencerelerden hiç ayrılmıyor. Şeytana uyu verse ne yaparız? Anne bunlar çocukluk inan ki. Hiçbiri ciddi bir sonuç doğurmaz. Ha, doğrusa ne yapacaksın? Ha, kapının önünde bir takırdı var galiba. Bizi dinliyor herhalde. Bahçe değil Ali. Çamaşır yıkıyorum. Ah, Hoş bulduk. Ne diyor? Niye ağlıyor bu böyle? Ha? Benim kızımı niye ağlatıyorsun bakalım? Ha? Bakamadım ona bugün. Çamaşırlar yığılmış Yormuyaydın kendini daha olsa sayılırsın <gülüyor> Yok canım eskidenmiş o kırk gün yataktan çıkmamak Şimdiki kadınlar bir haftada kalkıp işlerine gidiyorlar Ben iyi yattım gene Üzülmezsen sana bir şey anlatacağım Bir de iyi haberim var ama Üzüntüyle beraber olunca insan tadını çıkaramıyor Önce hangisini anlatayım <gülüyor> İyisini anlat da rahat rahat bir sevineyim önce Belediyeye aldılar Aldılar mı hmm. Nihayet şükür Allah'ıma <gülüyor> Niye ağlıyorsun kız ha? Sevincimden Ali Çok şükür Allah bize istemediğimiz kadar kısmet verdi <gülüyor> Bu ev Kızımız Sonra senin işin <gülüyor> Duyan sanacak ki ev piyangodan çıktı Kasabaya da kaymakam olmuş Belediyenin lağma arabasını süreceğim topu topu Evde kaynanamadım Aa bak şimdi kızıma sevinirim ama bak O hiç katışıksız bir iyi haberdi Ev annemlerinde ne oldu Bir kere başımıza mı kalktılar Sessiz sedasız köye gidiverdiler Sen kaymakamsın benim gözümde Sonra belediye şoförlüğünün nesi varmış Ali Bu iş için elli kişi müracaat etmiş diyen sen ya, değil miydin Doğru doğru etmişti E ee, baksana Allah bir kapıyı kapayınca öteki kapıyı açıverir ya, Gülten Aman sen zaten çok sevinmezsin öyle her şeyi Çok üzülmezsin de İçin ölmüş Ali için Gülten Babama felç gelmiş Man başıma gelenler Dedem gibi yatmış mı? Dedem gibi nenem gibi Hadi nenem bir hafta yatmıştı Ya dedem gibi 20 yıl yatarsa ne yaparız? Canım şimdilik anam bakıyormuş Bize de bir zararları olmaz Ya anama bir şey oluverirse? Yok canım maşallah anam kapı gibidir Bir şey olmaz ona Bana bir şey olursa biz ne yaparız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Canım bakarız be Gülten Anamız babamız Gerçek anamız babamız olsa içim yanmayacak Gerçekten ne farkı var ki Gülten Ne bileyim canım şikayet ettiğin kötü şeyleri anlattığın çok olmuştur da Canım her insan şikayet eder birbirinden Sen benden şikayet etmiyor mu ananı Etmez olur muyum Ona bir şey olursa ben ne yaparım bu üç çocukla diyorum ha, Üç çocuk mu çocuk bahane Sen beni seviyorsun aslında <gülüyor> Öyle değil mi De bakalım. Aman, Seni seviyorum Halim Aman <gülüyor> git oradan Ali. <gülüyor> Man. Deli Mustafa'nın deli Ali'si. Seni seviyorum de bakalım hani şu televizyondakiler Man. gibi. Bak şimdi tepeleyeceğim ha. Ben deli Ali'yi seviyorum. <gülüyor> Ali. Hı? Ben bu işin sonunu hiç iyi görmüyorum. Bunlar er geç bizim başımıza gelecek. Ağzını hayır aşkülten ha. Eh, öyle yapalım bakalım. İyi olur inşallah. Allah aşkına duyuyoruz 10 e, dakikadır kapıdayım Aman, O kadar abartma abla hadi sen gir içeri gir. Ne oldu? Bu sessizlik ne? E, hiç e, Hanife nerede? Niye beni karşılamıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa babam mı evde? Benim <gülüyor> gelişimden korktuğunuz için mi sustunuz? <gülüyor> babam evde yok e, Annem nerede? Ne var Allah aşkına ne oluyor? Hanife gidiyor Nereye? Of, biliyorsun ya babasına gidiyor nereye gidecekti başka Neden Yoksa senin o kazakların yüzünden mi e işte hemen hemen öyle Bir de tamirci çocuk vardı değil mi e Her şeyi biliyorsun da ne diye sorup duruyorsun Annem Hanife'nin o çocuğa yazdığı mektubu bulmuş Okuma kitabının içinde Okuma kitabının içinde mi ah, e, Niye ağlıyorsun O okuma kitabı zaten beni hep ağlatır İçindeki yazılar aile mutluluğunu hatırlatır Önceleri Hanife için ağlardım, şimdi de Metin için ağlıyorum. Ah Metine ne olmuş canım? Anası da var, babası da. Olmuyor işte. Anası var da babası olmuyor. Eniştem de evlenmiş değil mi? Evet. Babasına yollasa Bu kez de anası olmayacak. Kim o Mert? Ablam anne. İçeri gelseniz. Ha geliyoruz, geliyoruz. Merhaba anne. Nasılsın? İyiyiz işte. Hanife, sen nasılsın? İyiyim abacığım hoş gelmişsin Hadi sen arka odaya git biraz Hanifeciğim Olur abacım, çay yapayım mı? E, tabii tabii hadi ne istersen onu yap hadi Kasabaya giden gidene Önce ninem gitti Sonra Aliler şimdi de bu Başka çarem yoktu kızım Bu kadar vebal altına giremem Anacım, pişman olmayasın sonra Ninemin Hı. ardından da üzülmüştük Alilerin ardından da Alilerin ardından anası babası üzülsün ben bunları isteyerek yapmıyorum Mecburum Sizin kadar üzülüyorum Annem dünden beri hasta Görüyorum ninem gibi çatkısını çatmış başına <gülüyor> Günahtan kurtulacağım derken Yeni bir günaha girmeyesiniz anne Ben ona yapacağım kadar iyilik yaptım Baktım büyüttüm iyi kötü okula yolladım Günaha giriyorsam da Allah affeder beni Hanife de çok bitkindi Sabaha kadar ağladı O merdiven altı var ya <gülüyor> Hani o eşyalarını, eser kitaplarını, defterlerini, çantasını koyar yani. Oraya girdi, ağladı. Yeter Meltem. Dayanamayacağım. Çantamızı getirdim abacım. Metneyi mi defne var? İyi canım, iyi. Ee, okula gidiyor işte. Gitsin ya. Gitsin. <gülüyor> ne yaptım ben? Ne gereği var şimdi bu lafın? Okula gidiyormuş. Sırası mıydı okulun? İnadına söyler gibi. Neden sizin? İşte böyle Defneciğim. Bayramların da tadı kalmadı. Eskiden anam babam vardı Biz giderdik sonra siz gelirdiniz damatla çocukla İyi kötü kardeşim gelirdi Aliler gelirdi Şimdi bak kala kaldık biz bize Damat da tenezzül etmiyor bize gelmeye Estağfurullah anneciğim Tenezzül etmemek değil Bayram gezmelerini sevmiyor hmm. Selam söyledi Kusura bakmayın siz onun Kusura bakmayız canım İnsan nelere alışıyor Neyse canım sen babamla arayı düzelttin ya ona bak abla Bak sorununu bayram yerine bile gitti. Çok şükür, çok şükür. Hani fecik'ten bir haber var mı? Hmm. Sağ salim varmış mı yerine? Eh, varmıştır herhalde. Babasına telgraf çektik. Buradan da otobüse bindirdi. Yanında güvenilir biri var mıydı var. Şoför tanıdık. Dayımın arkadaşı. Doğru kasabaya gidiyor bu araba. Çanakkale'de bırakmıyor ötekiler. Gibi. Ay, ay midem bulanıyor anne. Hmm. Hmm. Çok kaçırıverdi verdi hmm. kurban etini. Sen de maşallah defne başladın mı bırakmıyorsun anne. Kurban etinin üstüne de aşure <gülüyor> Ya Hepsi de ağır şeyler Sen bu kadar çok yemezdin abla Evlilik yaradı herhalde <gülüyor> Bilmem ki valla Kız sakın bebek memek olmazsın ha? Bilmem acaba öyle mi aa, Abla sakın Ay, Utandırmayın beni aa, aa, Ne varmış utanacak Gizli saklı değil ya. Ay, ay kusacağım anne. Nelten, koş ablana yardım et koş. Abla, koş tas koş getireyim. koş. Ah. Ferahladın mı biraz abla? İyi iyi. Düzeldi Çok yemişim canım. Hadi hadi utanma. Metin'e kardeş geliyor işte. <gülüyor> Babama müjdeyi vereceğim gelince. <gülüyor> Babam sevinmez ki kızar. Onun için varsa yoksa Metin Metin'in babası. Yok canım o kadar da değil. Hanife'nin yuvası burasıydı değil mi? Burasıydı ya Şimdiki evlerde böyle yerler yok Ah canım Bak kitabı Niye almadı ki bunları? E, niye alsın okula yollamazlar ki artık onu orada Bak sokaktan toplayıp getirdiği öte bir. Kırık camlar Kırık tokalar oh. Bes parçalık Ağlayıp durma Tamam Hanife gitti İşte başka bir Hanifecik gelecek evimize İnşallah bu seferki kız olur abla İnşallah Öyle istiyorum ki bir kızım olmasını Eli ayağı düzgün olsun da Ay ne olur bir kız yeğenim olsun Olur inşallah Ben de kız istiyorum aslında bakarsan ama Allah bilir kızım ah, Şöyle sıkıştıra sıkıştıra sevsem <gülüyor> bir Ben de öyle Kadınların yanında küçücük kızları görüp bir hevesleniyorum ki Olsun da pataklığa pataklığa sevelim Annem şimdi başlar hazırlıklara <gülüyor> Mermer şahiden zıbınlara Yelek hırka <gülüyor> örmeleri <gülüyor> Kundak işleyip bez kesmeleri Eski çarşaflardan <gülüyor> eski çarşaflardan. Aa, Çok biliyorsun eski çarşaf yumuşak olur Kızartmaz yakmaz kolay yıkanır <gülüyor> Haklısın anneciğim haklısın <gülüyor> Metin'in eskileri de duruyordur değil mi? Aa, durur mu hiç? Ablan çoktan yerini bulmuştur onların e, Kundaklar falan duruyor Aa, İyi oldu iyi oldu Bak Metin büyüdü gitti o da büyür gider Ah işte Aa, geldiler siz, Yordun beni bugün oğlan Anne anne, dedem dönme dolaba de binmeye korktu. Ama ben bindim, hem de iki defa. Ben senden yemek istemiyorum ki Gülten. Niye surat ediyorsun? Surat falan etmiyorum. Üzülüyorum. Kendini harap ediyorsun. Bana peynir ekmek yeter canım. Sen üzme kendini. Çocuklara bak. Yeter. Evimiz var çocuklarımız sağlıklı Senin işin de iyi Amma ya Kasabanın lağmını boşaltıyorum Gülten Hı. Kolay mı? Elinle boşaltmıyorsun ya Kamyonunu sürüyorsun alının teriyle kazanıyorsun Bize helal ekmek parası getiriyorsun Ben utanıyorum gene de Ne varmış sanki utanılacak Dedenin zenginliğini Babanın miras ediliğini bütün kasaba biliyor Düşmez kalkmaz bir Allah Gene de içim kaldırmıyor Koskoca bahçeden sen kalk, kasabanın şeylerini dökeceğim diye uğraş. Öyle hiç büyük söyleme Ali. Yarın öbür gün babam iyice yatalak olup da başımıza gelirse... ...bugünlerini daha çok ararsın sen. Eh, gelmezler inşallah. Anam sağlam, bakar ona. İstanbul'a alıştılar onlar. İstanbul'un kolaylığına, buralarda ne yaparlar? Vallahi bilmem, içime öyle doğuyor ki... ...onlar er geç dönüp buralara gelecekler. Eh gelirlerse ne yapalım? Daireleri var, dükkanları var. Bize de verirler biraz para, bakarız. Canım bakarız tabi, anamız babamız. Ama aman onlar iyi olsunlar da... ...paralarını kendileri yesinler afiyetle. Ne kadar özlemişim şu bahçeyi İyi ki getirdin beni de bey Allah razı olsun Sen memnun oldun hanım Ben senin için hiçbir hizmetten kaçmadım Yok kaçmadın. yukarıda Allah var şimdi Bahçenin bir köşesinde şu mandranın yapılması Bahçeyi bozdu berbat etti Hiç içime sinmiyor bu haliyle İstila edilmiş memleket toprağı gibi adeta Ne yapalım Sağ olasıca kardeşim yaptı bize bu azizliği Dedenin evde ne kadar boş <Gülüyor> ıssız Ya ne günler yaşadı bu bahçe. Hmm. Kardeşime kızarız mızarız ama çok şenlikliydi onun zamanında buralar. Hmm. Biliyor musun buralarda tavşan kümesleri vardı ya. Tavus kuşu, tavuk, ördek, kaz, güvercin yetiştirilirdi şuralarda. Aha, ahırlar neredeyse yıkılacak. Atı, eşeği, şurada koyunu, keçisi dururdu. Tatillerde çocuklarla geldikçe yağlı sütler içerdik. <gülüyor> Gelinin şuradaki fırında pişirdiği ekmekleri, kurabiyeleri yerdik. Hindiler kesilirdi, fırında pişirilirdi. Kardeşim bahçeden buldurucun sarı asma vurup pilav yaptırırdı. Ah hiç sorma onları, hiç. Gel şurada kuyunun başında oturalım hmm. diyorsun. Ay. İki kuyu da sabahtan akşama kadar dönerdi. Defne ne kadar severdi dönme dolap sesini. he he. <Gülüyor> Kitabını kapar buraya kaçardı <gülüyor> Kayıp eder de bağırır dururdu Defter nereye kaçtı gene Bana gazete okuyacaktı bulun onu diye <gülüyor> Allah rahmet eylesin hepsine Amin. Bırakıp gittiler kazanıp gittiler He, Kocan da tutmasını bildi ama Bana teşekkürü hep unutursun Aa, Sen de hep teşekkür istersin <gülüyor> Efendim hmm. Bu bahçe mi Bizim sayılır bu hanımın işten Bir şeyim mi var ben bu bahçeden bir evlik kadar yer almak istiyorum da ya. Vallahi ben karışmam bahçe hanımın Hanım abla sen Mustafa'nın nesi olursun Ablasıyım Allah rahmet eylesin Nine de bu bahçede öldü Nine hmm, dede hepsi bu bahçede öldüler Mustafa abi ne yapıyor şimdi İstanbul'larda Hasta biraz yatıyor ha, Geçmiş olsun nesi var İnme gibi bir şey Allah Allah Anası da öyle öldüydü galiba hmm, Öyle öyle Ama anam çok çekmediydi Kardeşim epeydir yatıyor. Hanım'a mı bakıyor? Şimdilik o bakıyor. Bak nasıl olsa bahçe gediklendi. Şurada mandıra açtılar. Biz Türkmeniz. Köyden göçtük buralara. Bir evlilik yer ver bize de sana dua edelim hanım Hı. Ne iş yaparsın sen? Köyde renç verdik. Burada halıcılık yapıyorum şimdi. Köylerden halı toplayıp satıyorum. Eski halı da alıyorum. Haa. E, sizde eski halı çok vardır. <gülüyor> Ne de olsa buranın eşrafısınız ee, İstersen sizinkileri de satarım Benim ne toprağım ne halım var satılacak kardeşim Abla bir iyilik ediver bize be İyi para veririm bak İstemiyorum paraya ihtiyacım yok benim Sen bana adresini ver bey Ben İstanbul'a da çok gelir giderim Size de uğrar Katabadan haber getiririm Bir emriniz olursa başımla beraber Olur veririm nasıl olsa burada oturuyormuşum Daha görüşürüz Görüşürüz bey görüşürüz bana bir arsa satacaksın ha? <gülüyor> Şurada dudun dibinde bahçeli bir ev kondurayım da kadın, çocuk, çocuk rahat etsinler. Görüşürüz bakalım da. Sen başka yerden alsana arsanı. İlla buradan alman şart mı? Hanım ablacığım, sizin burası güzel. Yanında çay var, önünde yol var, etrafı <gülüyor> bağlık bahçecik. <gülüyor> eh, gerçi buralar dolar yakında evet. evle. Kataba genişliyor, uzuyor. ...Çanakkale yolu kısaltacak... ...baksana aradaki mesafeyi... ...eskiden bir buçuk saatte zor gidilir... ...dönemeçlerden geçilerek... ...şimdi Çanakkale'ye yarım saatte gidilecek... ...ee ne olmuş? Ne olmuşu var mı ablacığım... ...yakında bu senin bahçenin etrafı evle dolacak... İster istemez satacaksın arsalarını... Eh. ...İstanbul'dan gelip bahçe mi yapacaksın burada? Hmm. Sat burada arsalarını... ...al İstanbul'dan daire dükkan... <gülüyor> ...çok karlı çıkarsın... ...buradaki arsa bugün 300 binse... Yarın yani bir yıl sonra olsun olsun 400 bin'e gitsin. Oysa İstanbul'dan 300 bin'e alacağın daire, ertesi yıl 1 milyon olur. E doğru söylüyor adam. Valla hesap meydanda hanım abla. Ama dersen ki benim çok param var, bu arsalardan kar etmeyeceğim, onları süs için saklayacağım, eh o başka tabii. Arsaları süs için saklayacağım efendi. Babamın evini toprağını kimseye satmayacağım. Dursun. Ben yapmasam da elbet bir yapan bir ekip biçen bulunur bizden sonra Hanım hayal bunlar hayal hayal Anneciğim haklısın da söz dinletemiyorum Fazla da üsteleyemiyorum Biliyorsun Osman Bey sert titiz bir adam Kırıyor insanı sinirlendiği zaman Biliyorum ama bu sizin yaptığınız delilik canım Bir haftalık çocuğun kundağını açmış Balkona çıkarmışsınız Neymiş güneş alacakmış <gülüyor> Ekimin biri bugün ayol yaz bitti Kuşun kanadından yer alır bebekler Nasıl hasta olduğunu anlayamazsın bile der gider alimallah ağzına hayra aç anneciğim ne olur hmm. Ben hayra açmışım Ağzımı şerre açmışım <gülüyor> Siz kollayamadıktan sonra Maşallah <gülüyor> Kocaman sağlıklı bir bebek İyi bakın buna Çok da uslu yavrum ah. Esma Esmacığım <gülüyor> Esma bebek <gülüyor> Ne güzel adı var bebeğimizin değil mi anne ya, evet. <gülüyor> Doğumu yaptıran ebenin koyduğu göbek adına ne dersin hmm. Sanki senin adını bilmiş gibi Ayşe demiş Ayşe Esma <gülüyor> Ayşe Esma <gülüyor> İki ninemin adlarını aldı kızım hmm. Ben bu Ayşe adından korkarım ama Ne yapalım ki kısmet öyleymiş ben Ayşe, anam Ayşe Torunum da Ayşe oldu Ben kurtardım paçayı anne Ayşelikten <gülüyor> Kurtardın da ne oldu Senin başına gelen hiçbirimizin başına gelmemiştir Önceleri en iyimizdin Şimdi Anne bir şey söyleyeyim mi <gülüyor> Ben her zaman kendimi çok şanslı bulurum Gerçekten ve iştenlikle Allah'ın sevgili kulu olduğunu düşünürüm <gülüyor> Nedir o kadar seni şanslı yapan şey ha? Çok şükür Önce sağlıklıyım diye düşünürüm Şimdi sağlıklı çocuklarım ve ailem var diye yani. de düşünüyorum Sonra okuduğuma sevinirim Bizim zamanımızda bizim semtlerde okuyan kız azdı Babamı etrafı dinlemeyip beni okuttuğuna sevinirim Hatta daha da ötesi Beni her zaman uygar bir kişilik sahibi olan bir babanın kızı yaptığı için Allah'a şükrederim Senin gibi duygulu, heyecanlı, coşkulu bir annem olduğu için sevinirim <gülüyor> Ne bileyim Çanakkale gibi eşsiz Topraklarda doğduğum için sevinirim Dedem ninem Dayım yengem gibi efsane kahramanlarına Yakışır kişilikte akrabalarım olduğuna Sevinirim Eskiden aşk sevda nedir bilmiyorum Diye üzülürdüm Şimdi çok şükür onu da tanıdım Hem de fazlasıyla Bir tanıyan pişman Bir tanımayan desene Anne sen de babama aşık olmuş muydun Ben tanıyamadım o aşkı bir türlü Nasıl olduğunu bilmem Yazık Aşk olmayınca meşk olmazmış derler Bilmem ki Allah sana aşk vermiş ama Meşk de vermiş bak Yazıyorsun Biz niye yazamıyoruz Öyle mi dersin Hı. Öyledir herhalde Bize sadece meşk vermiş işte Okuyup kılıyoruz Aşk Aşk herkese nasip olmuyor <gülüyor> Anne Ne uslu kız bu böyle Ne iyi kız Yatırıyorsun gık demeden uyuyup kalıyor At uyanıyor. O güzel gözleriyle bakınmaya başlıyor. Ağlamıyor bile. Elleriyle battaniyesini okşuyor böyle. Hayali bir memeyi emer gibi o dudaklarını oynatıyor. Sadece memeyi de fırlatıp Lastik memeyi yani. Sütün nasıl senin? Ha iyi iyi. Aman aldığı kadar ver. Sakın onu ana sütünden soğutma. Benim kızım çok akıllı annanesin. Ana sütünden başka gıda da istemiyor. Ah, maşallah. Maşallah. Allah bahtından güldürsün. Şuraya bak Altı aylık çocuk gibi uzun boylu toplu Kolcağızında bir çatlak varmış doğduğunda Biraz kundağını iğneleyip Aslı hemşireler hastanede iken evet. <gülüyor> Onu da halletti kendi kendine benim Esma kız Unutuldu bile kolundaki çatlak Allah'a emanet Aman kızım iyi bak soğuktan iyi koru Ne gelirse soğuktan Hı -hı. gelir Merhaba Ay, Ödümü kapardın Osman Valide hanım soğuktan moğuktan bir şeyler söylüyordunuz ama evet. Çocuğa gün yüzü göstermiyorsunuz sizin eski zaman bilgileriyle büyütecek olursak çok hata ederiz Anası modern bir anlayışla baksın kızımıza Kundaklar da öyle sıkıştırıp bacaklarını çarpıtmasın Ay, Siz kundakta büyümediniz mi Osman Bey? Bilmiyorum vallahi hatırlamıyorum Bacaklarınız çarpık değil de merak ettim Rahmetli annem sağ olsaydı bize bilgi verirdi bu konuda ama Ne yaptın? Nasıl geçti baba Ali Sefer'in? Valla hanım biz bu işin diyalektiğini kaybettik galiba Evlenmeden önce ikimizin işleri de ayrı ayrı iyiydi Şimdi ne oluyoruz bana söz verenler hatta avans verenler bin türlü bahane ileri sürüyorlar Kağıt fiyatlarıydı da okuyucu sayısındaki düşüşler de yok yaz mevsimi her zaman böyle olurmuş da sanki Baba Ali'nin acemisiyim Üstelik ne istedikleri de belli değil Sen onların istediği gibi yazıyorsun ben istemedikleri gibi İkimizden biri yaranabilmeliydi yayın evlerine Ne demek istiyorsun? Çok açık de bir yazsa ben toplumsal gerçekçilikse sen sen kendini öncü mü sayıyorsun? Ben değil şekerim bak eleştirmenler Ah bir eleştirdi daha çıkmış kitabım hakkında Bak Tamam tamam okurum sonra Gücenme kırılma ben öncü sayılıyorum derken Sen öncü değilsin demedim ki Sadece beni böyle nitelendiriyorlar dedim Senin yerin ağırlığın belli Beni şimdi sağlam bir yere oturtmaya çalışıyorlar Aaa Bak ah. kim geldi benim okullu oğlum gelmiş ah, Metin Paşa <gülüyor> Hoş geldin Nasıl geçti bakalım günün hmm. Canım buz gibi olmuşsun sen hmm. Ben sana söylüyorum Güneşe aldanma ayaz var diye Esma ne yapıyor anne <gülüyor> İyidir battaniyesini sevip duruyor ee, Ağzıyla da hep mememiyor <gülüyor> Ne uslu kız değil mi ee, Canım benim Ne yapıyorsun çocuğu e, be Niye öpmesin Baksana yanakları kıpkırmızı ateşi var Çocuğa da bulaştıracak mikroplarını Ay, Aman Osman bey Aa. biraz önce konuşmadık mı Dışarıda ayaz var ondan kızarmıştır Metin'in yanakları Herhalde biraz da oynamıştır buraya çıkmadan önce ha, Oynadım Sokağın bütün mikrobunu pisliğini taşıyor canım içeriye İnsan bir gelir elini yüzünü yıkar sonra öper kardeşini Haklısın canım haklısın Ama bir şey olmayacak göreceksin Ayrıca böyle yapsalar iyi olur da Pratikte hiçbir çocuk bu kadar disiplinli Dikkatli ve özenli olmuyor Olsun efendim bizim çocuğumuz olsun Peki Osman efendi peki Ben hallederim anlatırım ona durumu siz üzülmeyin Neyse canım, neyse Ay anne sinirlendin mi sen de çok komik oluyorsun <Gülüyor> Adama Osman efendi demeye başladın Ninem de babama hep kinayeli bir sesle hasip efendi derdi Ama çok sinirli bu adam kızım Çok aratacak sana ötekini çok Ben dayanamam böyle şeylere Kalkıp evime gideyim bari Anne otur ne olur Yok oturamam dayanamam ben Çocuğu nasıl hırpaladı Metin'i babanla ben el üstünde büyüttük Anneciğim o iyi niyetli inan ki İyi niyetli olduğunu biliyorum Hatta haklı da olabilir ama artık ben de sıkıldım Defne Sen iyileştin kendi kendine bakarsın ...ben gene gündüzleri uğrarım sana. Başın sıkışınca telefon ediver. İyi mi kızım? Hadi. Allah'a emanet ol. Osman Bey, Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim, güle güle. Gidiyor musunuz? Ee, Sağ olun. Defne'ye çok iyi baktınız. <gülüyor> Hatta hepimize. <gülüyor> yemeklerinizi arayacağız doğrusu. Anneanne ne olur gitme ne olur. Hmm, anneanneni rahat bırak bakalım. Ama deden de yalnız kaldı orada ya. Teyzem bakar ona. <gülüyor> ben gene geleceğim yavrum. Hadi bırak gittim. Ben de geleceğim önce. Aman be Annesinden uzak kalır Annesiyle gitmeye kalkar Anneannesini görür Onun peşine takılır Ben de seninle geleceğim anneanne Götüreyim mi? Ha? Yarın sabah Mertem teyzesi bırakır onu okuluna Ne olur anne gideyim ben de ne olur Peki bu son ama Yaşasın gidiyorum Hadi kendim. Çocuklara iyi davranmayı bilmiyorsun Osman Ne yaptım gene Çocuğun tedirginliğinin nasıl bir ruh hali içinde olduğunu biliyorsun Ona anlayış göstermeliyim. Ah, artık sıkıldım Benim ruh halimle kimse neden ilgilenmiyor Ben de tedirginim Kolay mı kalabalık bir ailenin tam ortasına düştüm Her türlü akraba mevcut Osman'cığım anneme yalvarsan gelmez başka zaman Kızımıza ve bana bakmak için gelmişti biliyorsun Evet ama pek de sinirli Sözünü sakınmaz bir hanım Babamdan alışkındır kusuruna bakma Babamla pek dişirler, Birbirlerini de pek severler ama. Vallahi bilmem. Kızım ve karımla şöyle ne zaman baş başa kalacağım diye düşünüyorum arada bir. Annemden bir de haber var. Babam her ne kadar annem şiddetle karşıysa da bahçeyi parselletmiş. 27 tane parsel. Bunlardan birkaçını satıp bize bir daire alacaklarmış. Öyle konuşmuşlar. Para durumumuzun iyi olmadığını biliyorlar. Nasıl ince bir jest değil mi? Evet ama biz burada iyiydik. Kendi evimizde daha iyi olabiliriz. Bu evi ısıtmak mümkün olmuyor. Bak, bak şu duvardan elime rüzgar esiyor, inen ki. Bu kız burada hasta olur, alimallah. Geçmiş olsun Mustafa Bey. <Gülüyor> Bana kızgınsın abla, biliyorum. Ama bak ne haldeyim. Bağışla beni enişte sen de bağışla Estağfurullah Mustafa Bağışlamak Allah'a mahsustur Akrabalık arasında her şey olur canım Küsülür barışılır E sen nasılsın şimdi iyi misin İşte gördüğün gibiyim işte Ne bir eksik ne bir fazla <gülüyor> Yatalak olduk babamız gibi Oturduk aşağıya işte Hayret edilecek bir şey Bu kadar benzemek E kendin de benzemişsin Ben Mustafa rahmetli kayınpedere <gülüyor> Abla sen nasılsın İyiyiz çok şükür Defne nasıl Meltem nasıl İyi diyelim de iyi olsunlar Defne yeniden evlenmiş hmm. öyle mi Ne yapalım evlendi Kısmet Önleyemedik bir türlü Kader böyleymiş İyi olur inşallah Neredeyse Karayası oturacaksınız Defne Aa. yeniden evlenmiş diye Ne olur yeniden evlendiyse ilk kocası iyiydi hmm. Ama bu da iyi Öyle öyle İmman haklı bir de güzel kızı oldu. Bak Gerata ya kızı oldu. Hmm. İşte gidiyorlar işte. <gülüyor> Defne işte merhametli kızdır. Gök göze her zaman söylerim hiç kimse bakmazsa ileride bana Defne bakar derim. Eee. Kasabaya gidiyor musunuz ha? Gidiyoruz, gidiyoruz bakalım. Mektup yazdık Ali'lere. Ümmü artık tek başına çekip çeviremiyor evi Kasabada iyiydi ama Şehir hayatına alışkın değil ki Ben de iyiden iyiye yük oldum Altından kalkamadı Hadi gidelim baba topraklarına bakalım ne olacak Belki de artık oralara ölmek için gidiyoruzdur zahir Ne bileyim ben Özledim abla oraları Koşa koşa gelip yerleşmiştim bu apartman dairesine Buraları seviyordum da Ama oraya dönmeye karar verince içinde bir kuş pırpır etti sanki Gözümde burnumda Kasabanın şekli kokusu canlandı Ben adeta. bile sevindim abla Oralara gideceğim diye Bir hatadır ettik Bahçeyi elde tutaydık Şimdi babamın evini tamir ettirir Gider otururdum içinde Üfür üfür ova rüzgarına hmm, Üfür üfür ova rüzgarı Falan kalmamış artık oralarda Babamın da penceresinin dibine ev yapmışlar Nerede bayram iç yolu Mezarlık bile görünmüyor Enişten de bahçeyi parselledi Satılık etti ya, Ne zaman oldu bunlar böyle <gülüyor> Bir tek sen bilirdin mal satmayı Enişten de bu işin ustası Ama eniştem adam gibi satar Bak parsellemiş etmiş Şimdi kim bilir kaç milyon getirir Beş tanesini sattık bile Defneye bir daire alıverdik Varsın otursunlar hiç olmazsa gözümüzün önünde. İstediğimiz zaman görüp görüşebiliyoruz. O iyi oldu canım. Yalnız kalmazsınız abla. Hı. Meltem ne yaptı? Meltem de üniversiteye gidecek bu sene. Ey. <gülüyor> bak kardeşim. Elinde son kalan mal bu daireyle şu dükkan. İyi koru onları. İnsanın gözünün yaşına bakmazlar sonra. Atı verirler kapı dışarı. Bir şey olmaz bize abla. <gülüyor> Göreceksin bak. Bizim mallar son kuruşuna kadar bitmeden ikimiz de ölmeyeceğiz Ali de iyidir Gülten de abla Onlardan yana bir korkum yok benim Ben en az sizin kadar severim Gülten'le Ali'yi Bilmez miyim İnşallah orada daha iyi olursunuz Ben de elimden gelen yardımı yapacağım Kiraya veririm evinizi Dükkanada da göz kulak olurum Ne yapalım enişte Bizim de kısmetimiz bu kadarmış İstanbul'da Siz yazarların fazla bir suçu yok bu işte Osmancı Sanat günün birinde bu ülkede de çok para getiren bir meta olacak Ama şimdi değil Aman aman sanat meta olmasın da o kadar da para getirmesin Öyle söyleme Sanatın bir ülkede para getirmesi demek O ülkede okuyucu sayısının artması demektir Bizim ülkede bu günleri görecek inşallah Biz de biraz kabahatliyiz canım bu işte Bize de biraz kendi okuyucumuzu yaratmak düşmüyor mu? Evet evet bu çok doğru ben de lafı oraya getirecek. Yalnız bu kitapla okuyucu arasında Halledilebilecek kadar basit bir mesele değil Batıda da bizim gibi sanat Çilekeş bir işti Belki de yer yer zaman zaman hala öyle Ama orada şimdi başka bir teknoloji Yazarla okuyucu arasında birleştirme rolü oynuyor Reklamcılık Çok doğru çok doğru Ama sakıncaları da var Kötü malın iyi mal diye sunulması riski e, Bu da doğru Gene de yanlışların yanında doğrular da ulaşabilir Halkın gözüne Öyle ...sessinler onlar da doğru değil mi... ...incelesinler... ...e sen yapsana bunu... ...madem işin püf noktasını yakalamışsın... ...neyi... <gülüyor> ...yayın evine bir reklam servisi kursana... ...osmancığım bu büyük sermaye işi... He. ...ben kendi yağ ile kavrulan bir adamım... ...reklam servisi kurmak için... ...araba lazım, eleman lazım... ...metin yazarı lazım... ...yani reklamcılık için okumuş yöneticiler... ...zeki kültürlü elemanlar lazım... ...bir de girişkenlik tabi... ...adamlarını gazetelere yerleştireceksin... ...gazetelerde sanat, kitap sayfaları oluşturacaksın. Senin çıkardığın kitabı... ...adamın gazetede, dergide övecek. Ödüller koyacaksın... ...törenler yapıp paralar dağıtacaksın. Bizden geçmiş artık. Genç yayıncılar yapsın bu işi. Ha? Siz ikiniz yapsanıza. Biz mi? Siz tabii. Defne'nin babası zengin. Kitaplarınız var, iyi yazarsınız, gençsiniz... Senin baban zengin mi gerçekten? Ne zannettin ya ben zengin kızıyım diye evlendin sen benimle Yok ya asıl sen benimle zengin bir yazarım diye evlendin <gülüyor> Bırakın zevzekliği şimdi doğru söylüyorum Ben de size yardım ederim bir o isterseniz burayı kullanın Siz ciddi mi söylüyorsunuz bütün bunları? Tabii ciddiyim ya Benim dairemden başka bir şeyim yok onda da oturuyoruz Kasabadaki parseller marseller ne bileyim anlatıp duruyorsunuz ya Onlar annemin babamın Yayıncılık için kimse bize yardım etmez Burası kesin <gülüyor> Market falan açsak o başka tabi <gülüyor> Doğru tabi onlar da haklı Tek tük içimizde evini satıp yayın yapan Bundan da para kazananlar var ama Bir iki kişi Tevfik Hasan bey Bir o işte Dergisi de iyi gidiyor kitapları da Çok akıllıca çalışıyor ama adam Elimizde yayınlanmamış beş kitap var Osman Yani hiç de fena fikir değil Kızım tehlif parasını kurtarıyoruz diye Çok avantajlı sanma kendini Telif parası nedir ki zaten Birçok yayıncı onu ödemiyor bile <gülüyor> Birçoğu da benim gibi üstelik üstüne para alıyor <gülüyor> Ne dersin Osman? Neyi ne derim? Evi satalım mı? Valla ben cesaret edemem böyle bir şeye Seninkiler kıyameti koparır Malları çok kıymetlidir onların Canım kazanınca bağışlarlar bizi Hem eve ben de yardımda bulundum Üçte bir parayı ben verdim sayılır Kocandan gelen ev hissesi nereye gitti İyi ama o unutuldu Ev bahçeden arsa satılıp alındı deniliyor şimdi. Olsun e Nerede oturacağız Canım kiraya çıkarız Annenlerin yanına gidelim <gülüyor> Osman hmm. Karar verdim Evi satıyorum o evin üçte bir de benim paramla alınmıştır. Geri kalanında yayın evimizden para kazanınca veririz annemlere. Ah siz toprak insanları. Hırslı, atak ve adil. İyi bildin. Bir de öfkeli, celalli. Babana kızdın celalleniyorsun değil mi? Ne yapayım? O bir şeylere inanıyorsa ben de öteki şeylere inanıyorum. İnancımı savunacağım elbet. Pekala. Ben de Cağaloğlu yokuşundaki tecrübeler mi koyuyorum senin sermayene karşı... Hadi bakalım şimdi ilk iş olarak yeni küçük ve işimize yakın bir oturacak yer arayalım. Oturacak yer? <gülüyor> Daire demeye dilim varmıyor. Kim bilir nasıl bir yerde oturmak zorunda kalacağız. İyi iyi ben sevdim bu evi. Küçük müçük ne yapalım? Biz de kalabalık bir aile değiliz. Çocuklar şurada yatarlar Burada da çalışırız Aa, canım, Çalışmak için yerimiz var Biz nerede yatacağımızı düşünelim şimdi İşte Yatağımız şuraya sar. Buraya da dolap Şurada da yemek yeriz <gülüyor> Filmlerde gördüğümüz Amerikan evlerine benzedi Baksana her şey iç içe yan yana Bak ben burayı nasıl süsler güzelleştiririm Çevreler yayarım Temiz tutarım Masalara çiçekler koyarım Zaten kullanacak başka eşyamız da kalmadı <Gülüyor> <Gülüyor> Ya bey Kardeşime kızarken bizim de başımıza geldi işte aynı şeyler Ne oldum dememeli Ne olacağım demeliymiş Üzülme hanım Dünya malı dünyada kalırmış Öyle öyle can sağlığı olsun Biz sattık sattık da bitirebildik mi mallarımızı Mustafa bitiriyor ama hmm, Buradaki daireyi de satmışlar diyeyim. Hmm. Bize de hiç haber vermiyorlar e, Kızacağız diye Hah, Ne karışırım ben onun malına Ali büyük oğlunun üstüne yapmış parayı biliyor musun Çok yakında evleniyormuş Aa, Küçücük çocuk daha o ayol Nasıl evlenecekmiş e, işte ne bileyim ben 18'inde var yok çocuk daha askere gitmedi Aman hanım aman canım bırak onlar <gülüyor> iyi olsun Öyle öyle Hastaya bakmak da kolay değil Bilmiyorum. O gelinceyiz bakıyor hastaya <gülüyor> Karşılığını da isteyecek tabi Bizde adettir bu Karşılıksız olmaz ee, Dünyanın düzeni bu Ummadığın taş baş yarıyor Biz Meltem'den hiçbir şey beklemiyorduk O defnenin gölgesinde kalmış gibiydi <gülüyor> Üniversiteye bile gidebileceğini sanmıyordum Bak nasıl okudu İyi de bir nişanlı buldu kendine. En çok defneye bel bağlamıştık biz değil mi? Hı hı. Bizi en çok şaşırtan... ...en çok hayal kırıklığına uğratan... ...en çok zikzak çizen de o ya, oldu. Ya. İmtihan bey, imtihan. Allah onu imtihan ediyor. Valla hanım ben kızımı severim. Her ne kadar barışık geçirdiğimiz yıllar... O ...küs geçirdiğimiz yıllardan azdır ama... ...isten içe severim ben kızımı. Hı. Hala da kesmiş değilim. İnşallah iyi olur. Hanım... Doğru söylesen onu görüyorsun Dura Arasada değil mi Benden saklıyorsun <gülüyor> İşte arada bir telefon ediyor hmm. Buraya gelemiyor korkuyor senden Babam beni döver diyor <gülüyor> Ben onu çocukken bile dövmemişim Şimdi mi döveceğim Hatırlıyor musun Çocukken bir tokat vurmuştum da Nasıl pişman olmuştum sonra <gülüyor> O da yattığım odaya gelmiş Pencereden gizli gizli bakarmış O da benim üzüntümü anlamış Babamı üzdüm diye üzülmüş. Gözlerimiz karşılaşı verdi. Pet tutamadım kendimi gülmeye başladım. <gülüyor> evet, o da gülerek evet. kaçtı bahçeye. Ya. Evimiz apartman olmadan. <gülüyor> evet evet bahçe içinde oturur ki. Hani o yıllar nerede kaldı? <gülüyor> Kaç yıl geçti aradan? Çok çok. O da şimdi koca kadın oldu. Ya yaşlandın çöktü. Ya. Oh oh oh maşallah maşallah Bir kalemde dörder beşer basmaya başladınız Ben size söylemiştim Boş bir alan bakir bir alan diye Baksanıza şu kapakların güzelliğine <gülüyor> İşiniz hep rast gidiyor hadi bakalım Kapakçı arkadaşınız Ciltçi eski dost Kağıtçı bizden matbaa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ah, Merhaba Hoş geldin ne haberler getirdin bakalım piyasadan <gülüyor> Büyük yayıncı <ha? gülüyor> Her şeyi konuşup dikkatlice incelemiştik de Dağıtım işini unutmuştuk Dağıtım sorun çıkaracak başımıza Ne oldu hayırdır inşallah e, Bu herifler alıyorlar kitabı Üç ay sonra beş ay sonra gel parasını al diyorlar Gidiyorsun Abi daha bayilerden para toplamadık Taşlardan para gelmedi Sayım yapamadık Cık, Izliyorlar canım insanı e, Para alamadın mı Alamadım e bonolarımız ne olacak? Ne bileyim <gülüyor> Doğru haklısın Osman Büyük yayıncılık için büyük dağıtım örgütü gerek Bunun için de çok para, çok zaman, çok sabır lazım Sabır ve zamanımız var da Paramız ucu ucuna canım Ben nasıl ödeyeceğim kağıtçının bonolarını şimdi? Üzülme bir kolayını buluruz Nasıl bulacağız kolayını? Buluruz işte Kasıpeye gidecek herhalde Defne Yok yok oraya <gülüyor> gidemem korkarım Canım satacak bir şeyler var satarız Ne var? Televizyon canım, Televizyon satılır mı çocuklar daha doyamadılar Güç bela bir televizyon aldık Televizyon seyretmeyi veririz Onlar da kitap okusunlar ne yapalım Sizin kitapları verin okusunlar <gülüyor> Şaka maka kitaplarımız hiç fena değil İyi satılıyor İstanbul bayilerinden kendi verdiklerimden Muntazam topluyorum Tabi canım iyi kitaplar sizinkilerde Biz erken doğmuşuz Osman biliyor musun Türkiye'de her şeye neredeyse ilk biz el atıyoruz Acısını da en çok biz çekiyoruz Bizden sonra gelecekler sanattan çok para kazanacaklar Öyle öyle Hele sen kadın olarak daha zor bir durumdasın <gülüyor> Bir de üstelik yazar karısı olma gibi bir şanssızlığı var <gülüyor> Ama ileride kadınlar Türkiye'de yazı yazarak iyi para ve itibar kazanacaklar buna inanın Bir de bulut dağıtıma git bakalım Onlar gazete dağıtıyorlar titiz çalışırlar Vallahi yayın evi kuracağıma dağıtım evi kursaydım şimdi milyoner olmuştum inan bana <gülüyor> Biliyorum canım bizim Erkan işte Üç yılda nişan taşında bir daire aldım. Üzülme, üzülme. üzülmüyor Al. Ah, bu para da nereden çıktı? Al da bağını sorma. Televizyon da yerli yerinde duruyor. Babam yollamış. Ne? Baban mı yollamış? Ne zannettin sen benim babamı? İyi adamdır demez miyim? Telefonda anneme söylemiştim. Babam üç aylığını yollamış Mert'emle. Alsınlar, kağıtçının borcunu ödesinler. Çocukların televizyonuna dokunmasınlar demiş. Bu para çok. Biliyorum. Üstüyle de ev kiralarını versinler demiş. Onu da mı söylemiştin? Hı hı. İçeri gireyim dur da. Anneciğim benim, geldin. Bir daha gitme, ne olur. Dur bakayım, dur dur hele. Ah. Ne oldu sana böyle? Baban nerede? Babam içeride yazı yazıyor. Ne oldu sana? Babam yaptı. Ne yaptı? Ne yapmışım bakalım ben? Hı? Ona çiçek sevmeyi öğrettim. Ama bunun ağzı yara olmuş Osman. Çiçekleri koparıyordu, olur tabii. Hangi çiçekleri? Canım balkonda şey boylar var ya. Ee? E. E'si ben de çiçeklerin saksılarında daha güzel durduklarını öğrettim ona e, Ağzına ne oldu peki? Ay, ben çıkıyorum biraz dolaşacağım sıkıldım Cık. Ne oldu kızım ağzına? Babam bana çiçeği yedirmek istedi Yedin mi? Yemedim ama saksı ağzımı kesti Ay, O teneke saksı paslıdır da Gel oralara tendir diyor sürelim Sen ne istedin canım çiçekten? Abim sana çiçek getiriyor yakırlardan ben de bu akşam sana çiçek verecektim işte. Öyle güzel açmıştı ki. <gülüyor> Neyse. Nerede o çiçek bakalım? Bardağa koyalım da güzel güzel koksun. Balkonda herhalde. Gidip getireyim. Hadi sen onu bardağa koy ben de yemek yapayım. Bugün sen neler yaptın bakalım? Babam resim yaptırdı biraz. <gülüyor> İyi yapmışsın. Oynadın mı bahçede biraz çocuklarla? Oyna istersen yemeğe kadar. ha. Ben seni çağırırım. Canım istemiyor anneciğim ben biraz yatıp dinleneceğim Hadi hadi bırak yatmayı da gidip oyna biraz kızlarla Anneciğim Hı. sen de güzel elbiseler giysene komşu teyzeler gibi Biraz güzel olsana Ben güzelim Esma'cığım daha ne kadar güzel olayım Güzel güzel şeyler giy bana da güzel şeyler al daha güzel ol Hadi bakayım in aşağıya biraz oyna da kendine gel Üzülmüşsün sen biraz da bu şaşkınlığın ondan sen de ben de yeteri kadar güzeliz Benim güzel akıllı kızım Üzülme sen Peki anneciğim şu kilimi alayım mı hı hı. Al. Bebeklerimi de alayım da evcilik oynayalım Ama o kadar zaman yok Esma'cığım Hadi sade bebeğini al da onu gezdir biraz Kilim kalsın Evciliği yarın oynarsınız Peki anneciğim Abim de gelir biraz sonra okulundan O da gelecek şimdi Bekle bakalım abin aşağıda Osman'cığım biraz üzgünsün Biraz sinirlisin biraz kızgınsın Tamam peki Hep öyleyiz ama bu kadar büyük boyutlarda değil mi sıkıntımız Geçer Geçmese ne olur geçmesin Ben işe girerim yeniden e, Sen de girersin bir gazeteye Düzeltiriz durumumuzu Çocuklarımız sağ olsun Allah bir hastalık vermesin Büyük yoksulluklardan korusun Ay öf, Olmadı Defne, Olmadı tutmadı bizim bu evliliğimiz Başaramadık Evliliğimizden bir kumarmış gibi söz ediyorsun Bakalım tutacak mı diye evlenmedik biz seninle Birbirimizi sevdiğimiz için evlendik Her koşulda iyi ve kötü Aman kötülüğü... Hollywood filmlerini hatırlatıyorsun bana bu laflarla Ben bunu böyle hissediyorum Olmadı yavrum bizimki olmadı Gerçeği görmek istemiyorsun sen Bir kadın için kolay değil tabi ikinci evliliğini de bozmak Ama kendine karşı dürüst ol Yorgunsun, üzgünsün, mutsuzsun, belki pişmansın Kendine bakmıyorsun artık Hayır bir şey değil bu özensizliğinle çocuklara da kötü örnek olacaksın Özellikle kızımıza Hiçbir iyi yanım yok mu çocuklarımıza örnek olacak <gülüyor> O kadar mı değiştim kötüleştim Yok canım İştenliğin çalışkanlığın fedakarlığın sevgin hep duruyor ama ne zamana kadar En kısa zamanda bunları da tüketeceğiz inan bana ben erdemlerimi kaybetmemeye çalışıyorum Sen göz göre göre çöküyorsun Ne kadar da kolay senin için işi bitirmek Hani şimdi herkesin ağzında moda ya Bu iş burada biter diyor herkes birbirine <gülüyor> Sen de bana neredeyse öyle söyleyeceksin Ama kolay mı öyle işlerin hemen bitivermesi İş mi bu bizim aramızdaki İşte iş değil de Annemin bir sözü vardır Aşk olmayınca meşk olmazmış der durur Sen de de şimdi Fuzuli ne der bilir misin Aşk imiş ...her ne var alemde... ...ilm bir kıyılı kâlimiş ancak... ...bizim ilmimiz de aşkımızı kurtarmaya yetmedi anlaşılan... Ee, ...öyle gibi bir şey... ...açıkça? Bak Defneciğim... ...sen iyi bir insansın... ...daha da ötesi en güzel tarafında şudur ki... ...bunu sen bile bilmezsin... ...sen de kula kula olmak yoktur... ...yakın bir zamanda... ...çok yakında bana baş kaldıracaksın biliyorum... ...bundan kendin zarar göreceksin en önce... Kendini tanıyamaz olacaksın Bu yüzden de bana kim duyacaksın Yani Bak ben bu teklifi kabul ediyorum Bir süre İzmir'e gideceğim Gazetecilik her zaman hoşuma gitmiştir Biraz da bunu deneyeceğim Benim deneyecek bir şeyim yok e, Çocuklarını büyütsen de kolay iş değil Yazılarını yaz Annenle baban yalnız bırakmazlar seni Meltem de öyle Kolay değil dedin ya gerçekten kolay değil Şimdi başlayacaklar biz sana dememiş miydiklere Haklı da olacaklar üstelik Şimdiye kadar hep ben haklı olmuştum Hayatındaki değişiklikleri yaparken de Hep buna güvenmiştim Ben yanılmam ben ne yaparsam iyi olur Ya <gülüyor> işte Biraz alçak gönüllü olmayı öğrenirsin Büyük konuşmasın bundan sonra Aa, Şaka ediyorum Ağlama Bunda bir kötülük yok ki Bir süre evliliğimiz böyle devam etsin Belki seni oraya İzmir'e çağırırım Belki döner gelirim Belki de hiç gelmezsin Belki de gelir boşanalım artık dersin Dur bakalım canım zamana bırakalım biraz Ben etrafa ne diyeceğim şimdi Arkadaşlarıma konu komşuya Senin arkadaşlarına Aman sen özgür bir kadınsın Bir yazarsın ev kadını Ayşe hanım gibi konuşma Özgür bir kadınım ha Özgür kadın ne demek Hayda <gülüyor> yazar hanıma bakın Bana özgür kadının ne olduğunu soruyor Son romanındaki kadın neydi He ne kızdı o öyle Türkiye'de özgür kadın kişiliğini ilk çizen sen oldun Kadın nişanlısını sevemez Onu gözü tutmaz Fazla pısırık, silik, kişiliksiz bulur Ve yalnızlığı seçer Otobüse atlayıp kaçar Sen demez miydin hep Sanat başka, hayat başka diye <gülüyor> O da sanat Ben hayatımda hep yanımda birisini buldum Yalnızlıktan hep ürktüm Sen kendini tanımıyorsun arkadaş sen öyle güçlü bir kadınsın ki... Ürkekliğinin, beceriksizliğinin altında... Öyle bir azim, dayanma ve direnme gücü yatıyor ki... Ama o kız Dilara o adamı sevmiyordu ki... Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İnsan sevdiğinden nasıl ayrı kalabilir? Bunu anlamıyorum işte. Ben çocuklarımdan, ailemden ayrı kalamam. Senden de. Sen nasıl başarıyorsun bunu? <gülüyor> Çeşitli yolları var. ...kendini unutmak, duygularını duymamak için... ...kendini kafanı böyle bir eğitimden geçirip programlarsın. Yazı yazarsın. Aman Allah'ım. Defneciğim... ...ben de senin gibi güçsüz bir insanım. Hani ben güçlüydüm? Çağan istediği beceriyi göstermiyorsun. Biz sanatçıyız. Oturup yazımızı yazalım biz. Yayınmış, reklammış, tüccarlıkmış... ...bunları başkaları yapsın. Ha, baklayı çıkardın sonuçta. Bakla falan yok. Biraz daha bekleyelim. Belki her şey lehimize döner. Yayın evleri kitaplarımızı isterler. Bizi tutarlar. Reklamımızı yaparlar. İyi para kazanırız belki. Belki de para zorlukları düşürdü bizi birbirimize. İyi. Peki. Bak. Git. Belki gazetecilik işimize yarar. ha? Gazete dünyasında bir yer kapmak gerekiyor artık. Okuyucuya ulaşmanın en kestirme yeri bu. Köşe yazarları, sanat sayfaları. Bizim zamanımızda edebiyatın arkasında böyle güçler yoktu. Şimdi her yayın evi büyük tirajlı gazetelere adamlarını, yazarlarını, eleştirmenlerini sokuyor. Ya da o adamlarla çeşitli yollardan ilişkiler kuruyor. İyi peki, git. Ha, ben böyle olacak kadın mıydım? İnsan hep genç kalacağını sanıyor. Hep yapacak işler olacak sanıyor. Hani bahçe? Hani dede? Nine nerede kaldılar? İstanbul'daki evim. El bezlerini bile ütülerdim. Bayramlarda börek kadayıf yapardım. Mustafa'nın üstünü başını tertemiz giydirirdim de... ...ablam şaşar kalır. Şey yedi Biz de dünya bize kalacak sandıydık Malların başına nasıl da üşüşmüştük Çul çaput için kaynanamlı az mağaz dalaşı yaptıydım İşte şimdi hiçbir şeyim yok <Gülüyor> Kilinin bir tabak yemek verirse yiyeceğim Vermezse bakacağım Ana Ana ne yapıyorsun burada be ana? Amma telaşa düşürdün bize ha Biraz hava alayım demiştim oğlanım E insan haber vermez mi be ana? Gülten merak etmiş Her birimiz bir yana dağıldık seni aramak için Ölü verdim diye merak mı ettiniz? E tabi anacığım merak etmeyecek miyiz? Bak belediyeye telefon geldi Eniştem ağır hastaymış Hangi enişte Hangi eniştem olacak be ana? Halamın kocası İstanbul'daki Asi enişte ne hasta mıymış? Hı hı. Nesi varmış? Kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırmış Ama bunu da mı gösterecektin Rabbim bana? Dur ana, ne oluyorsun? Daha bir şey yok ortada. Var var bir şey var. Ben rüyamda görmüştüm eniştem. Bir şey var oğlana. Gel gel hadi gel, koluma gir, yavaş yavaş gidelim eve. Oğlana beni İstanbul'a götürsene yarın. Dünya gözüyle onları bir daha göreyim. Helallaşalım elim ayağım daha biraz tutuyor Baban gibi tutmaz oluverirsen de yatağa çakılıp kalacağım Nereden çıkardın şimdi bunları be ana Eniştem hastaymış sen ölecek gibi yapıyorsun Kimin ne olacağını Allah bilir Sana yük olacak ama belki son isteğimdir bu senden Aa, Ağzını hayra açana. sen daha gençsin dur bakalım Torunlarının evlendiğini göreceksin daha İnşallah görür. ama sen beni İstanbul'a götüreyim Peki ana gidelim Gitmişken de o daireyi satıverelim İçinde oturan adam almak istiyordu Ne yapacaksın daireyi satıp Benim büyük oğlana bir tamirhane veririz. Sevaptır be ana Çocuk ellerin yanında günde 16 saat çalışayım derken kavrulup gitti Baksana büyüyemedi bile Kiracı dersen 3 kuruşa oturuyor Enişteme bir şey olursa hele Biz hiç baş edemeyiz o ansavurla Eh hele İstanbul'a gidelim de bakarız Vah, ev vah. Vah. El anlaşamadık bile. Kusurum varsa ona karşı Allah affetsin. Senin kusurun yok Ümran. Benim var, benim. Çok asilik ettim rahmetli. Çok kalbini kırdım. ...o yumuşak bir adamdı... ...sesini çıkarmazdı ama kırılırdı bilirdim... ...anneciğim sen babama iyi baktın... ...sana her dakika Allah razı olsun... ...Allah seni Naim cennetine nasip etsin derdi... ...aslında ben çok suçluyum... ...ben çok azıydım babama karşı... ...en çok kıran ben oldum onu... Yo seni çok severdi abla... ...ben onu hiç kırmadım ama... ...o gene seni severdi... ...biliyorum biliyorum... Ah. Babam en çok belki hepimizden çok hatta senden bile çok vatanını severdi. Göçmen ruhu işte. Son aylarda geçirdiğim sıkıntıları dinledikçe nasıl üzülürdü. Nasıl anlayışlı ve cömert davranmıştı bana karşı. Osman'ın gidişinden sonra da. Nereye gitti Osman? Gitti işte yenge. İzmir'e gitti. Ne de? Ne bileyim. Belli bir sebebi yok. Sen de ne talihsiz kızmışın Defne. Anam derdi ya içimizde bir o talihli diye seviniyorduk Onun talihi de döndü derdi Allah rahmet etsin hepsine Ne yapıyorsun şimdi Ne yapsın Çocuklarını büyütüyor Para kazanmaya çalışıyor ah, Bu pişmanlıklar bana rahat vermeyecek Babama Söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler Her şey yarım kaldı aramızda En çok canımı yakan da bu <Gülüyor> Defne Hanım kızım... Bakın... Ben babanızın kırk yıllık arkadaşıyım... Sizinle pek iyi tanışmayız... Annenize baş sağlığına gelmiştim... Günlerdir ağlayıp önüp duruyor musunuz? Müslümanın yasa günden fazla sürmez... Takdir ilahidir bu... Önüne geçemezsiniz. Ama her şey yarım kaldı... Her şey Cemil Bey amca... Her şeyin tamamlandığını siz nerede gördünüz... Herkes bir şey dedi, yarım bırakır gider. Ağlamaya gerek yok, dövmeye gerek yok. Yeter artık üzülmeyin. Şimdi size kardeşinizde yeni sorumluluklar düşüyor. Dünya kadar mal mülk kaldı babanıza. Ama ben mal mülk istemedim ki. Ben babamı istiyorum. <gülüyor> Bunu size sormazlar. Dünya kaçanı kovalarmış. Sizin paradan, puldan, maldan kaçtığınızı biliyorum. İşte o, sonunda gelip sizi buldu. Babanız da rahmetli, sizin bu ilgisizliğinizden üzüntü duyardı. Meltem'in de. Bir oğlum olsaydı keşke dediğini bile hatırlarım. Faydasız olduğunu bile bile söylerdi bu lafı. Ben de bağışlayamadığı şey Osman'la evliliğim olmuştu efendim. Yanılıyorsunuz hanım kızım. Babanız Osman Bey'le evliliğinize üzüldü, üzülmedi değil. Çünkü damadını severdi ve onunla oturmanızı isterdi. Ama her şey olup bittikten sonra da üzülmeyi bırakmıştı artık. Ve ikinci damadıyla ikinci torununu sevmeye başlamıştı. Hayır, yani beni bağışlamamış da olsa haklıydı babam. Neden hayatıma onun girmesi gerekiyordu? Neden her şey böyle baştan aşağı sarsılıp ters döndü Neden bana bu kadar güzel ve akıllı bir kız bıraktıktan sonra Yok oldu gitti Adeta hiç hayatıma girmemiş gibi Sizin olmanız gerekiyordu hanım kızım Pişmeniz gerekiyordu Peki onu bu kadar sevişime ne demeli Yanmanız Hı. gerekiyordu Ben en çok niçin eleştirildim biliyor musunuz Hatta ayıplandım Hatta hırpalandım Biliyorum. Sevdiğim için Ama düşünüyorum da Gerçekten insan böyle severse Aynen böyle ayıplanmalı Küçümsenmeli ve hırpalanmalı mıdır Çağdaş kadına yakışmıyor hiç Mevlana'da şemse ve sonrakilere düştüğü zaman Eleştirilmişti Kınanmıştı Estağfurullah efendim Başka türlü nasıl kalp gözün açılacaktı Osman mı Osman bahane İstenen senin yanmandı Pişmendi Arkasından bu ölüm Hepsi Hepsi bir plan içinde ceryan ediyor Hiçbirim maksasız değil Hiçbiri Ne seni sevindirmek mutlu etmek için Ne de üzmek Sana acı vermek için Ben uzun zamandır Uzun uzun yıllardır ölüm görmemiştim Cemil Bey Hatta hiç görmemiştim İşte ölümü görmem Bende her şeyi devirdi Alt üst etti Anneme Dulaylı'yı bağlatabilmek için o taraflara gitmiştim Osman'ın gidişinden sonra belki ilk kez Babali'ye iniyordum Bir dükkanın vitrininde aklımı kurcalayan sorulara benzer başlıklar taşıyan kitaplar gördüm Felsefe derslerinde okurduk böyle kitaplar ama O yılların savrukluğundan mı, hamlığımızdan mı, zamanı gelmediği için mi Ölü bilimlermiş ilk okuduklarım Bu kez canlanıyor, diriliyorlardı Gecelerce gömülü aldım o kitapların içine Kendim okudum Annemi okudum Annemdeki bazı inanç yanılgılarını düzelttik bu ara İyi ki okumuşum Kırk yıldır annem Sözüm ona can ve baş koymuştur bu yola ama Ne kadar eksik Ne kadar yanlıştı İlimsiz olmuyor değil mi? Her ne kadar bir kıyılık hal ise de Onsuz asla olmuyor İkra diye başlar Bizdeki incelikler derinlikler Oku Cehaletten çok yer almışızdır biz Çok incirmişizdir Çok zarar görmüşüzdür Onun için sizin yeriniz başka olacak Allah'ın dinde Bu kadar tecrübe Bu kadar ilim Bu kadar aşk Bu kadar acı, yoksulluk Çok naziksiniz Cemil Bey Beni yüceltiyorsunuz Ama gerçekten de çok çekmiştik Bu son birkaç yıldır çocuklarımla Varlık içinde yokluktu bizimki Köyden, kasabadan, kente aktarılmış bu kadar servet, bu kadar para, taşınmaz mal. Hiçbiri bizim değildi. Neredeyse başkalarının da daha çok. Rahmetli de neredeyse yoksuldu denebilir son yıllarda. Paranın alım gücüne vurursanız ve... ...on yıl önceki kiraları ve onların artış oranlarını düşünürseniz... Bu haklı bir şey değil ama Cemil Bey. Tabii değil. Haklı olduğunu kim söyledi? Baban böylece... Yedi sekiz aileyi besledi büyüttü Ev mal sahibi yaptı ama Kendisi bu servetten yararlanamadı Benim çocuklarım çalışarak okumak zorunda kaldılar Kendilerini bildiler bileli Ben birkaç işte birden çalıştım Baban yardım ederdi size ama Ederdi Allah rahmet eylesin ama yetmiyordu ki Bir hiç de elimize geçen para Babamın serveti adeta gasp edilmişti. Doğru söze ne denir? Şimdi size çok iş düşüyor Babanız enfarktüs krizi geçirdikten sonra Hiç kimseyle ağız girmez tartışmaz olmuştu Sinirlenmemeye çalışıyordu Yalnız bu son krizde Ben emlaki ile ilgili üzüntülerinin varlığını biliyorum Ama takdiri ilahi ederiz Bunlar vesile olmuştu. başka Ben de duydum onları efendim Babama baskı yapıyorlarmış kontratları yenilemek için Hem de beş yıldırın <gülüyor> Rahmetli de kızlarıma damadıma lazım çıkın artık diyormuş Bir hafta gidip gelmişler yanlarında avukatlarıyla Hatta bir ara annem duymuş Hasip bize bir dükkan alıver de çıkalım demişler evet, Ben de duydum bunu İnsanın içi sızlıyor bunları duydukça Şimdi siz kardeşinizle eniştenizle şöyle bir yan yana gelip Bu emlak konusunda nasıl bir yol izleyeceğinize dair bir strateji çizmelisiniz Gerçekten strateji çizilecek kadar dehşet verici kaderleri var bizim bu taşınmazların Daireden de doğru dürüst bir para alamamışlar yapıldı yapılalı Kiracılar dokuzlar onarayı oyalayıp Ha verdik ha vereceğiz ağızlarıyla kaçıp gidiyorlarmış Sondan bir öncekinin karısı akıl hastasıydı Evi adeta yakıp gitti Ondan sonra gelenler alkolik bir çiftti <gülüyor> Ondan öncekilerin yıkamadığı yerleri de onlar tamamlayıp bir yıl kadar da onlar borç takıp kaçtılar Biliyorum evet biliyorum Bunlar doğal olaylar değil efendim Sanırım hepsinde bir ibret gizli Onun için ben pek üzülmüyorum bunlara Annem daha çok üzülüyor Anneniz işin inceliğine varamıyor tabi Bütün bu şerlerin ardında Ne büyük iyiliklerin Hayırların sevapların gizlendiğini görebilmek lazım Bakalım göreceğiz, göreceğiz. Ablacığım ben sana bırakıyorum bu malların yönetimini Bak benim de kocamın da fazla bir ihtiyacımız olmayacak mala mülke Zaten kurtarılacağı da şüpheli Hepsi de tam anlamıyla gasp edilmiş durumda Ben evliliğimin peşine düştüm ilgilenemedim Sen sanatının peşine düştün ilgilenemedin Eh babam da sağlığında kurtaramadı Annem de sen hiç anlamaz Güzelim mallar gitti senin anlayacağın Dayım satıp satıp yedi diye ama kızmıştı bizimkiler. Sanki bu durum daha farklı. Bence biraz farklı. İşte bizimkiler hala üç beş kuruş getiriyor hiç olmazsa. Ama tamirat, vergi, mahkeme bilmem ne masraflarıyla... ...gene elimizden çıkıyor. İşte bir kökü bizim, o fark var. Ben dayanamıyorum Meltemciğim bu haksızlığa. Biliyorum sen çok duyarlısındır haklılık haksızlık konularında. Aynı ninem gibi, babam gibisindir. Daha çok ninem gibiyim galiba. Anneme çok benzersin sen Defne. Allah rahmet eylesin. Yazgında benziyor. O da senin gibi böyle çocuklarına toz kondurmazdı. Sadık, yumuşak, iyi bir kadındı. Senin gibi böyle yuvarlak yüzlü, güzeldi gençliğinde. Babanın her türlü sertliğine katlanmıştı. Kolay değil yirmi yıl bakmıştı dedeme Allah yani. ikisine de rahmet eylesin Ah ninem derdi ya Kurtlu mallar kurtlu mallar diye Gerçekten kurtlu mallar denecek kadar var Ben bu işin üstüne gideceğim anne Bana vekayetinizi verdiniz Ne yaptığıma hiç karışmayacaksınız ama Ben gene de size gelip danışacağım Başım sıkıldıkça Yalnız şunu bilin ki Gerekenin yapılabilecek olanın en iyisini yapmaya çalışacağım Hadi ablacığım kolay gelsin Ne diyeyim Benim hiç umudum yok şu aldığımız 3-5 kuruştan da olmayalım da Efendim bu kontrat bize miras yoluyla geçmiştir Bir kere kontratın mirası olmaz Doğru kullanın o kelimeyi Her neyse canım fark etmez e, Kontrat bizimdir yani e, Bizim enişteninde O öldü Aplama ve çocuklarına kaldı bu yetimler de buradan geçiniyorlar e, Bunları rahat bıraksanız Yetimi çıkarmak Atmak günahdır. Bak kardeşim günahı sevabı ben senden iyi bilirim Bu yetimlere hayır yapacaksam da Kendim kendi rızamla yapmalıyım Sen ne oluyorsun arada Sen kim oluyorsun Ben seni tanımıyorum Ablan dediğin hanım da dükkanımı boyuna ona buna peşkeş çekiyor Çıkın artık mülkümüzün içinden Yeter artık 15 yıl mı oldu ne oldu siz buraya gireli Beş çocuk büyüttünüz, bankaya para yığdınız, daire aldınız. Yok vallahi, bunlar yalandır canım. Hiçbir şeyimiz yoktur. Ne iş yapıyorsunuz siz? Kuyumcuyum. Siz baksanız ablanıza ve çocuklarına. Neden babamın üstüne yıktınız bu işi? Şimdi de bize baktırmaya çalışıyorsunuz. Çıkın dükkanımdan. E, ama bu yetimler için bana para verirseniz, onları belki razı edebilirim. Yoksa ablam katiyen çıkmaz buradan. Ne kadar istiyorsunuz? 20 milyon. Altı ayda müsaade edeceksiniz bana Hemen çıkamazlar Bu altı ayı kaldırırsan belki Kardeşim ve annemle konuşayım ama Altı ayı kaldır şartlardan Parayı verir vermez çıkacaksınız eh, Ben de konuşayım abla abla ah, Ablacığım sen safsın, temizsin, veriyorsun insanlara Bu adam parayı alır çıkmaz, ben sana söyleyeyim Noter kanalıyla da asla çıkmaz, süründürür bizi mahkeme mahkeme Bana da öyle geliyor, güvenilmez bunlara kızım Gel mahkemeye ver, iki yıl, üç yıl Ne yapalım, biz sabretmeye alıştık, bekleriz evet. Anne, ben de beklerim, ne olacak? Şimdiye kadar böyle malım mülküm mü vardı ki alışkanlığım olsun hı. da beklemek zor gelsin? Ama adam ne dedi biliyor musun? Hı hı Mahkemeye de versen çıkaramazsın. Sittin sene süründürürüm sizi dedi. Desin. Bekleriz sonucu. Mahkemeye verdiklerim de oldu. Dairelerden birini ihtiyaçtan mahkemeye verdim. Onu bekleyeceğim mesela. Sonra da gelip sana yakın oturacağım hayatımda ilk kez. Ee, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıymış abla. Sen semtimizi beğenmezdin. Kaçar dururdun. Kaça kaça İstanbul'un en güzel semtlerinde oturdun. E, İstanbul dışında da oturdun ama yine dönüp dolaşıp geldin işte baba ocağına Gelmek icap ediyor görmüyor musun Mertem? Anneme de artık bakmak gerekecek Kutlarım sizi Defna Hanım öyle veya böyle işin içinden çıktınız Kolay değil o dükkanı kurtarmak O evde ayrıca babanızın başına bela olmuştu İki yıldır falan kira almıyordu İyi ettiniz Siz orada IBM ile Kaç tane daire dükkan alırsınız Ne modern makineler geliyor şimdi Avrupa'dan Bütün bu semtin matbaa işlerini kapatırsınız Çünkü yok buralarda ihtiyacı karşılayacak bir Ev gerçi biraz ucuza gitti Ama başka çarem yoktu Kalanıyla da bir miktarını peşin vererek Baskı, dizgi, cilt makineleri alacağım Taksitlerini dükkan kendisi ödesin Öfkenizi Çok dengeli ve çok hayırlı bir şekilde kullandınız Öfke de demeyelim buna Celal Yerinde ve zamanında celallendiniz Size kısmetmiş bu serveti batık bir servet durumundan kurtarmak Rahmetli babacım ne kadar uğraşmış Dosyalarının kağıtlarının arasında buluyorum Protestolar, duruşma davetiyeleri, kararlar, bilirkişi raporları Gençliğinde uğraşırdı doğru. Ama kalbi hastalandıktan sonra kapıp koy vermişti. Çok sık küserdik onunla. Bu yüzden oturup doyasıya dertleşemezdik. Tam dertleşeceğiz değil mi televizyon başında yeni bir dargınlık çıkardı. Hadi. Ben evime kaçar giderdim. Aylarca yıllarca görmezdik birbirimizi. Allah rahmet eylesin. Hayırlı evlatlar bırakmış, hayırlı mal bırakmış. Daha ne istenebilir? İnşallah öyledir. Efendim, o sizin gibi cesur ve atak değildi. Nerede böyle ev satacak? Mamafi, sizin yaptığınız iyidir, doğru olandır. Bu emlak senelerce ellerin de sürünüp dururdu... ...böyle bir çare bulmasaydınız. Sizin de evlatlarınız hayırlı, çalışkan, terbiyeli çocuklar... ...onlar yönetirler artık bu emlaki. İyi de eğitim yapıyorlar. Ben babanıza söylerdim sizinle küs olduğu zamanlar... Hasip Bey derdim. Bu zamanda babasız kız büyütmek zor. Evet ama... Babasız oğlan çocuk büyütmek bir bela Bakın etrafınıza Erkek çocuklarımız için nasıl haince tuzaklar var Maşallah deftanım Kadın başına bu işi başardı derdim de Sesi çıkmazdı Ama işten içe sevinirdi Ben bir şey yapmadım o çocukları büyütmek için Cemil Bey Kendi kendilerine büyüdüler Olmur canım öyle şey Elbette sizin de payınız var Büyük ölçüde hem de Helal süt emmek mi dersiniz? Nem, annem hep helal sütten bahsederlerdi de Olabilir Olabilir Defne Hanım ama bu evi ben sana üç ayda çıkarırım Usta gelecek yaz başında Bizim dönüşümüze yetişsin yeter Rahat rahat yetişir Hem de her şeyine Yani içine girilip oturulabilir mi? <gülüyor> ne sandın diye <ya? gülüyor> Affedersin usta Yani inanamıyor insan <gülüyor> Koskoca bir arazi kasabaya uzak Dedemin şu toprak evine benzeyecek gibi geliyor bana Seninki köşk olacak köşk Yok canım estağfurullah Köş köşk istemiyorum ben işte Mertem'le bana birer kat yapacaksın o kadar Bir de anneme küçücük bir çatı katı Balkona çıkınca kaz dağlarını Erenler tepesini görsün Ayvacık, bayramış yollarını Eski günleri genç kızlığını <gülüyor> Genç kadınlığını hatırlasın Babamı düşünsün Allah rahmet eylesin Çok iyi adamdı Asit Bey Yumuşak huyluydu Ne de olsa göçmenlik var ya İşte onun için yumuşak insandı babam ama gerçek bir balkan pehlivanıydı Deli orman pehlivanı <gülüyor> Annem de Efe Tam Efe'dir yani <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyleydi Efe'dir anne Ninen de deden de dayın da yengen de Efe'ydiler senin Ama ne kaldı onlardan geriye İşte şu topraklar Hepsi yatalak olup olup öldüler Dayın da yolcu Bak ben sana söyleyeyim Ağzını hayra aç Süleyman Usta Hayrı mayrı bu Sakinleşmiş gibi seninki Kavgacılığı falan kalmadı artık Bir mazlum oldu ki sorma Dayım kavgacı değildi zaten Bakma yengemle kapışırlardı arada bir Ama dayım çarşıya çıkıp Hemen yengeme bir hediye alarak Onunla barışmanın yolunu bulurdu <gülüyor> Doğru Kavgacılık denmez onlarınkine Efelik denir Efelenirlerdi de arada bir birbirlerine Ninemle dedem de öyle değil miydi Öyleydiler Allah rahmet eylesin Durup dururken bağırışmaya başlarlardı Ninem uysal kadındı ama neme lazım kahraman kadındı Yirmi yıl baktı dedeye ıh demeden Yengem de öyle değil mi? Dedeme baktı eh nineme de baktı sayılır çul çaput kavgaları dışında Şimdi de dayıma bakıyor Talihsiz be sizin aile Öyle denebilir ama nedense ben kendimi hep şanslı saymışımdır Ailemi de hem de çok şanslı saymışımdır Baksana şurada Çanakkale gibi destansı savaşların yapıldığı topraklarda doğmak bile bir şanstır diye düşünürüm Tabi paramız pulumuzda hep olmuştur Bu da şanstır mesela O parayı pulu kazanabilmek değil de hep koruyabilmek zorlamıştır bizim aileyi Bütün çileyi o parayı koruyabilmek ama bu arada adil de olabilmek için çekmişlerdir bizimkiler Ne kimsenin hakkını yerler ne kimseye haklarını yedirirler Birbirlerine bile hak geçirmezler Ninemi bilmez misin? İki çocuğu arasında hak geçecek derken... ...gide gele perişan etti kendini kasabayla İstanbul arasında. <gülüyor> ne yengeme yaranabildi ne de bizde kalabildi. Bilirim, bilirim. Annem bir hayır yapalım, anam babam anılsın diyor. Aş ocağı mı olur, çeşme mi olur, sağlık ocağı mı olur... ...mescit mi olur diye düşünüyor işte. Rahmetli nine de bir çeşme yaptırdıydı. Aa, sahi ne oldu o çeşme? Bahçenin önünde şuralarda kapının yanında bir yerdeydi. Yol genişleyince kapattılar. Ben de işte acele etmekten yana değilim. Önce mallarımıza alışalım bir. Yirmi yıldır kiracıların mallarıydı hepsi de. Alışması uzun sürecek. Sonra helal para kazanmaya bakalım. Ardından iyice düşünüp taşınarak ne hayır yapacağımıza karar veririz. Ölmez sağ kalırsak. İnşallah ben sana istediğin yapıları kurarım. Şimdi sen üç ayda bu evi yapacağım diyorsun ha? Evelallah. Eh. Ne diyeyim kolay gelsin usta Ben yarın sabah dönüyorum İstanbul'a Sana hemen banka havalesi çıkaracağım Hadi usta yerimizi gördün Gidelim artık Gidelim Bir an evvel parayı yolla kızım Malzemeler her gün pahalanıyor Ben tuğlamı çimentomu demirimi alıp koyayım bir yana Eee dayıcığım Ben dönüyorum İstanbul'a sana veda etmeye geldim <Gülüyor> Gel Defne Gel kızım gel Gel otur Bak ne diyeceğim sana Defne sana rezene kavuracağım Otur acele etme Bir an önce yola çıkmalıyım Güften Sağ ol Buraya yerleşeceğiz ya o zaman yeriz rezeneyi Yok <Gülüyor> yok yo, olmaz hazır bak işte temizledim bile Bu mevsimdeki körpe rezeneyi Sen yazın bulamazsın Otur bakalım şimdi Olur olur hadi bekliyorum Şu kapıyı kapat Eee dayı Beni İstanbul'a götür İstanbul'a mı? Hı hı. Olur dayı peki götüreyim Ama sana iyi bakıyordu burada Gülten'le Ali Sonra yengem Ama artık malım kalmadı Defne Satacak bir şeyim kalmadı Bak, şu televizyon var... ...bir de dışarıda yengenin buzdolabı var. Dükkana ne oldu dayı? Çoktan satıldı. Aldırma, iyi olmuş. Ölsün de malı bize kalsın diye... ...ölümü beklenen ihtiyarlardan olmadın sen dayı. <gülüyor> Olmadım ya. Bak, Hı. bu buzdolabı... ...yengenin dikiş makinesi... Televizyon Bizi Darül Aceze'ye götürür Bunları sat kızım Bizi İstanbul'a Darül Aceze'ye götürür Dayı o kadar akraban yakının varken Düşkünler evine gitmek olur mu? Ben istiyorum Yengen de istiyorum Ah dayıcığım Bakarım ben sana hiç merak etme Bak buraya ev yaptırıyorum Senin bahçeye Oraya alırım seni de yengemi de Bahçende yaşarsın Daha iyi olursun Daha mutlu huzurlu olursun ama Ne zaman yapılacak bu ev Üç ay sonra biter diyor usta ama bilmem ki Hangi usta Bizim Süleyman usta canım Aa, Süleyman <gülüyor> ustaysa bitirir Tamam işte Süleyman <gülüyor> usta yapıyor bizim evi Kışın bitermiş Bahara inşallah seni alır götürürüm o eve Aa, Ama Aliler gücenmesinler Kulağı asmaz sen Aliler Öyle deme dayı İyi çocuklar. Sana da yengeme de iyi bakıyorum. Hadi Defne, yemek hazır. Ay, geliyorum, geliyorum. Hadi sen git kızım. Ben dayının yemeğini yedireyim Sen git karnını doyur. <gülüyor> Allah Allah. Oh, rezene kokuları evi sarmış. Ya, daha fazla olsaydı da halama da yollasaydık biraz. Ama annem köyden az yollamış bu sefer. Hadi Bismillah. Gülten, babam gene şikayet mi etti bizi sana? Yok. Herkese şikayet ediyor. Yanına kim gelirse. Kusurlarına bakmayacaksın Gülten. Ha? Hasta ve yaşlı onlar. Sabırlı olun. Onlar da bize bakarken sabırlıydılar. Vallahi bizim bir şey yaptığımız yok. Huysuzluk eden o. Gültenciğim be. Onu o kadar yalnız bırakmayın ne olur o odada. İnsan çok acıyor haline. Yüzüne de tülbent örtüyorsunuz. O olacak bir gün havasızlıktan yalnızlıktan Ama ne yapalım sineklerden başka türlü koruyamıyoruz ki <gülüyor> Siz de haklısınız Ne yapsak bilmem ki Dayımı ben çok severim nedense Onu seven azdır bizim ailede ya. Çok dillikler yaptı Çok hesapsız <gülüyor> davrandı Ninemi dedemi yengemi Anamı babamı bile üzdü ama ben gene <gülüyor> de onu severim be. Çocukken bana öyle güzel oyuncaklar alırdı ki Kasabalı bir adamdan hiç beklenmeyen incelikte oyuncaklar Koltuk, kanepe takımları Arap ya. bebekler <gülüyor> Fincan takımları Sara bana öyle güzel atlar takardı ki Defneli gumban gumban derdi söz gelişi Ne demekse <gülüyor> Ne istersem yapardı itirazsız Ata bindirirdi Çayda balık tutmaya götürürdü <gülüyor> Oğlan çocuk gibiydim ben biliyor musun? Benim çocukluğumda bu gibi şeyler pek yadırganırdı Ama dayım bana sadece sevgi duyardı Hatta beni sayardı Kasabadaki ilk bisiklete binen kızım ben oluşum Ata binip gezmeye çıkışım <gülüyor> Fazlasıyla okuyup şiirler yazışım Ne onu ne dedemi ürkütürdü ee, İnsanlar anlaşılmıyor işte kolay ya. kolay ne yapacaksın Babam da ailenin delisi sayılıp kimseye yaranamadan gidecek bu dünyadan Dayım gerçekten de anlaşılmamış bir insandır. O kısayı da ince bir sanatçı olurdu bence. Ya. İyi de niye okuyamamış akısı? Yedirdin mi ana? Yedirdim. Zaten bir kırıcık. Pek daha az koymuşsun yemeği. Ana zaten yemek azdı. Hadi otur sen de tat. Hakikaten ben kasabı usulü yemek yemeyi bilmiyorum. <gülüyor> Aç gözlüce dalıyorum ortadan. Ne varsa silip <gülüyor> süpürüyorum. Siz yavaş yavaş ağır ağır küçük lokmalarla bana yetişemiyorsunuz Yok yok afiyet olsun Bak salatadan da ye Ana Hı -hı. gel salataya ben zeytin peynir almaya gidiyorum. Niye okuyamamış dedim duymazdan geldiniz Ne bileyim ben yenge Anana sor anana <gülüyor> Olur olur Hadi Gülten ben acele ettim atıştırdım Ama kusuruma bakmayın benim yolcu yolunda gerekmiş Hadi bana müsaade Hadi müsaade senin Ablama selam söyle Ama Gülten çantalı unutacaksın Aha, Hadi iyi yolculuklar dileyin bana Dua edin Daha acemiyim bu merete Yalnızım da eh, Hadi Allah yardımcın olsun İyi yolculuklar olsun Hadi dikkatli sür ne olur Hadi acele etme Güle güle Ne? Dayımın çocukluğunu hep merak etmişimdir Çok acırım dayıma Çok acıdım Hatta sevdim de onu Ne bilirim bir hafta içinde ölüp gideceğini Daha geçen <gülüyor> hafta bugün onlarda yemek yiyordum bu saatlerde <gülüyor> Rezene yiyordun değil mi? Hiç sorma Bir kırıcık rezeneyi hepimiz yedik Tadı damağımda kaldı Dayıcıma da bir parçacık düşmüştü <gülüyor> En doğrusu ama Hiç kıpırdamayan bir vücut için en iyi yemek Evet doğru Sattı sattı sattı Bilmiş gibi Mallar bitti yorgan gitti Mallar gitti kavga bitti denir ona Aman, her neyse işte Üçünüzde çok çekmişsiniz bir anne hayattan En az çekenimiz bu Mustafa olmuştur Kemal abim gençliğine doyamadan gitti Biz de ona doyamadık Çok iyi çok dindar Yufka yürekli bir delikanlıydı Rahmetli babam bir türlü kız beğenemedi ona. Onun sevdiklerine yok çoban kızı, fakir kızı diye dudak büktü. Klamalı evden kovdu. Daha neler neler. Desene gençlik nedir, hmm. çocukluk nedir bilmemişsin. <gülüyor> Seferberlikti, savaştı, çekirgeydi, kıtlıktı derken bu Mustafa okula gidecek diye köyde kalırdı. Biz zeytine giderdik hepimiz. Toplarmış bu seninki olanları bizim eve. Dedem haber alınca küplere hmm. binmiştir. Oh, oh. Hem de ne bilme Tüfeğin kayışını falaka yaptı bir seferinde Anamla bana tutturdu iki ucundan Bir ara anam bağırtısına dayanamayıp bıraktı tüfeğin ucunu Kardeşim de fırlayıp kaçtı O gece eve dönmediydi Köyün çıkışında korumlar vardır Mağaralar hmm. Mağarada yatmış o gece Sonra hacı ninemiz duymuş olanı biteni Bir geliş geldiydi babama Yaşlılara çok saygılıydı rahmetli babam Eve gelmesine ondan sonra izin verdi kardeşimin Yoksa sokmazdı Biliyor musun Bize en güzel oyuncakları o almıştır hı hı. Ne zevkli adamdı Aa, Yengenince çok hak geçmiştir size Çok bakmıştır Yengen sizi sırtına bağlayıp Çok yer süpürmüş Çamaşır yıkamıştır çok Onları yeni evimize alıp bakacaktım Olmadı Yengemi alırım değil mi anne hı hı. Alırsan al da vermezler neden Satılan dairenin dükkanın hesabını soracağız sanıyorlar Yok canım Bize ne onların dairesinden dükkanından ha, Ne bileyim öyle geldi kulağım Her şey yasal Her şey kuralına uygun Üstelik iki yaşlı ve hasta insana bakarak Bunu da hak ediyor Gültenli Ali ha. Ama paraları çarçur etmeseler bari Bir işe yarasa O aile öyle gelmiş Öyle gidecek kızım Para kıymeti mal kıymeti bilmeyecekler Allah da onları öyle kayıracak. Biz kıymet bildikte ne oldu? Hmm. <gülüyor> Kiracılar babanın içine indirdiler. Hepimiz varlık içinde yokluk yaşadık. Şimdiye kadar üzüntüden başka bir şeyini görmedik o malların. Anamın dediği gibi kurtlu mallar, kurtlu. Bu yaz bahçeye yapılan yeni evimizi görünce hiç böyle düşünmeyeceksin anne. Bakalım. Gene bir aksilik çıkmazsa. Ay anne ne kadar kötümsersin. Bir gün de iyimser bir yorum yap, ne olur. Olur yapalım bakalım Bu yaza bitecek ev Biz de gidip bahçeye yerleşeceğiz Tavuk kuzu yetiştireceğiz <gülüyor> Bu kadar yeter Ablacığım ben gelemem o eve Orhan hele hiç gelmez Bir ay iznimiz var zaten şurada ...gidip orada dağ başında oturacağımıza... ...eğlenceli, hareketli, renkli bir kıyı kasabasına gideriz biz. Bizi bağışlayın ne olur. Siz güle güle oturun bizim katta da. Biz ne yapalım iki katı? Bize de fazla gelir Mertem. Gelmez, gelmez. İki çocuk, iki büyük de siz dört. E bir de yenge. Evet, evet. Ben altmış metrekare yeter demiştim ama... ...usta biraz daha geniş tutmuş ölçüyü. İyi olmuş, iyi. Bak göreceksin, ileride keşke daha geniş yaptırıydım diyeceksiniz. Fazla mal göz çıkarmaz <gülüyor> Azı karar çoğu zarar <gülüyor> Abi Ben evimizin bu kadar güzel Bu kadar çabuk olacağını sanmıyordum Gerçekten de mucize gibi bir şey oldu. Annemin topraklarına doğduğu yerleri, akrabalarını, dedesinin, ninesinin yaşadığı, öldüğü evleri, kullandığı eşyaları olan bağlılığını yavaş yavaş ben de anlıyorum. <gülüyor> Annemin burcundan geliyor. Oğlak burcunun özellikleridir bilirsin. Toprak burcu. Satürn. Yo, yo, yo. Başka bir şey bu. İnsan bir kez tanımaya görsün, tatmaya görsün. Tutuluyor. <gülüyor> Bizim de az olmakla birlikte bu topraklarla ilgili bir miktar anımız var canım Sonra düşünsene bir Tanıdığımız köylüler, kasabalılar, buraların efsaneleri Öyküleri, kurtuluş savaşı söylenceleri Çeteci öyküleri Ay abi çok güzel ve çok güzel Baksana Bak bu pencerelerden dağlar çaylar görünüyor Ay Ne kadar suyu kalmamış bir çaysa da Çevresindeki ağaçlar, söğütler, ayıtlar yeter Ayıt kokusunu seviyor musun? Ayıtın her şeyini seviyorum Kokusunu, mor çiçeklerini, gümüş yapraklarını Bizim memleket ayıt kokar Ayıt bizim memleket kokar Böyle bir beste yapsana Aa, Bize beste yapmak yasak Konservatuvarda beste yapılmazmış Öğrenilirmiş Konservatuar bittikten sonra beste yapabilirmişiz. <gülüyor> Kimse bize üniversiteyi bitirmeden film çekmek yok demiyor şükürler olsun Ay, Sizinkiler daha birinci sınıfta başladılar film çektirmeye, proje çektirmeye İyi ya, fena mı oluyor? Bak ben bu kasabanın evlerini çekeceğim gelecek yıl proje olarak Yakında hepsi 2-3 katlı apartmanlara dönüşür yoksa Gerçekten Acele etmek lazım Ne güzel evler değil mi? Hepsi de harika Bak iki yanda iki küçük oda Ortada giriş kapısı ve merdiven Arkada bahçe Pencere kenarlarında oluklu kiremit Ay, Bazı evlerin giriş kapısı yüksekti. İki yandan merdivenle çıkılıyor Ne güzel değil mi? Ee, bizim evde fena değil ama <gülüyor> Annem küçücük bir Ege evi diye tutturdu ama Sonuçta kocaman bir şehirle ev çıktı ortaya Çok zarif bir Hadi ön bahçeye gidelim bizimkiler orada <gülüyor> Anneciğim yeter artık Şu eski püsküleri atalım Ninem gibi anneannem gibi Sen de eskici oldun gitti Nankör olmayın bakalım Sizi iki yazdır şu evde hiçbir masrafa gerek olmadan Sıkıntı çekmeden yaşattın mı Yaşatmadın mı ha? Yaşattın <gülüyor> sağ ol var ol. Aslında senin bizi o sıkıntıların içinde Nasıl büyüttüğün de bir sorundur ya Yeter artık Bak iyi kötü bir yerlerden gelirimiz var şimdi Şöyle bambu bir koltuk takımı Bak yavrum ben gene ucuza çıkaramayacağım Bu döşeme işini göreceksin Bir hafta sabret Bak ne geliyor eve biri İstanbul'dan biri buradan Bir şeyler gelecek Allah Allah ne gelecek acaba Biri buradan biri İstanbul'dan Hı -hı. Anneciğim Bu sedirleri çok iyi düşünmüşsün Ama ben gene de bambu takımı tercih ederdim Çok ince bir zevkle ve çok uygun ölçüler kullanmazsam Bu tahta sedirler ya pasaklı durur ya da doğu özentisi arabesk bir şey olur. Onu da düşündüm. Yarın ot yastık getirecekler köyden. <gülüyor> Kenarları dantelli patiska örtüler örteceğim üstlerini. Kenarları dantelli perdeler de asarsak... ...senin o söylediğin tehlikeleri önlemiş Ay. olacağız. <gülüyor> Orientalizm falan bir şeyler söylüyordun ya. <gülüyor> yani züppe gibi olmuyor. <gülüyor> Bak göreceksin. Ne kadar sıcak bir havası olacak evin. Bayılacaksın. Ya şu yarın İstanbul'dan gelecek olanı söyle ne olur Çok merak ediyorum Ben de söylemek için can atıyorum aslına bakarsan Aa, Bir an önce söyleyeyim de kurtulayım <gülüyor> Yarın piyano geliyor <gülüyor> böyle <gülüyor> Aman Allah'ım <gülüyor> Aman Allah'ım ya <gülüyor> Metin'e aldığımız video kameraya karşılık Sana da piyano <gülüyor> Şöyle düşünmüşümdür hep İnsanlar çocuklarını okutabilmek için Ne sıkıntılara giriyorlar Ne paralar döküyorlar gerekli gereksiz Çoğunun sonucunu da alamıyorlar Burada iki tane başarılı çocuk var Anneciğim <gülüyor> Beş kuruş harcamadan üniversitelerine girmişler Sınıflarını geçmişler Daha iyisini yapmak istiyorlar Bunlara yardım etmemek ayıptır Günahtır Senin piyanoda biraz geç oldu ama e, Sen çözümlersin onu da Kapatırsın açığını Aa, Anneciğim <gülüyor> Anam alem evinden ot yastıklarını sedirlerini çıkarıp atıyor Sen de evine ot yastıkla minder mi koyuyorsun adef ne <gülüyor> Nasıl güzel olmadı mı ama Gülten Şimdi bunlar moda biliyor musun İstanbul'da ya. En zenginler evlerini böyle köy işi döşüyorlar Köy işi kasaba işi Allah Allah bak sen keşke ben de ot yastıkları atmasaydım <gülüyor> Sediri attık divan koyduk e, divana da ot yastık yakışmaz ki. Canım sen divanlarını yatak gibi kullanıyorsun. Ya işte ondan. Yoksa koltuk kanepede alacaktım. Ay almaya şimdi? Demek modası geçti ha koltukla kanepeni. <gülüyor> sen gene al koltuk kanepeni Gülten yenge. Bakma modaya falan. Nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Hı, öyle yapayım değil mi? E, dayın öldükten sonra odanın biri açılmıştı. Onun yatağını kaldırıp hole verdim. Oraya şöyle ucuz tarafından iki koltukla bir kanepe isterdin. Aman 20 yıldır isterim. Bir türlü olamadı bir koltuk kanepem mesmacığım. Al, al Gülten yenge sen. Sen işine bak. Bizim bu ev yazdan yaza kullanılıyor. En çok 6 ay kalıyoruz. Balkonda da var iyi kötü bir şeyler. Onun için annemin masraf olmasın diye yaptırdı bunları böyle. <gülüyor> Sana şaka yapıyorum. Ya. Bakma sen. İstanbul'da da isteyen alıyor koltuk kanepe. Ya, yakıştı ama. Evin pencere kapaklarını açarsınız Perdelerinizi takarsınız aman <gülüyor> Annem perdeleri de patiska'dan yaptırıyormuş biliyor Aa. musun? Uçlarına dantel dikecekmiş Aa, Eski perdeler gibi <gülüyor> Katın perdelerini de beyaz iş yaptıracağım Gülten Burada beyaz iş yapan var mı? Vardır ya vardır Ben arayayım senin için Aman herkes gider mersine Sen gidiyorsun tersine be Defneciğim <gülüyor> Hani o eski işler sandıklarda kaldı artık Ben çok seviyorum be Gülten Bizim eski işlerimiz, eski adetlerimiz çok güzelmiş Ne çabuk uzaklaşıyoruz onlardan Hiç sorma Köylerde o kadar değildir de Buralarda, kasabalarda gelen giden memur Okumuş çok var ya e, Televizyonda var Çok şey öğreniyor insanlar Bizim gelinin annesi Kışın bizden tam bir yılbaşı sinisi istemişti. Ne? Ya Fındığıyla, fıstığıyla, hindisiyle, yılbaşı sinisi <gülüyor> e, Artık buralarda adet oldu Nişanlı kıza, sözlü kıza böyle hediyeler gidiyor <gülüyor> e, Hele bir gitmesin <gülüyor> Aman Allah <gülüyor> Hoş geldiniz Cemil Bey amca Bizi kırmayı buralara kadar zahmet ettiğiniz için çok sevindim Annen yoruldu Metin'ciğim bana göre Direksiyon salladı 6 saat Hoş geldiniz Cemil Bey Hoş. Çok sevindirdiniz bizi <gülüyor> Rahmetli Hasip Bey görür gibi. O da olsaydı da aramızda Bugünleri görseydi ya Allah rahmet eylesin iyi olurdu ama Kısmet çocuklarınızaymış aşağıda Hiç üzülmeyin Hasip Bey de iyi yaşadı hmm. Gün gördü Evet orası öyle Eski evimizin önünde deniz vardı bilirsiniz Hasip Bey durur mu? Borç harç bir iskele yaptırıp Bir de sandal almıştı İstanbul denizleri eskiden tertemiz Pırıl pırıldı Ben de yüzerdim Çocuklar yüzmeyi orada öğrenmişler Biliyorum biliyorum Rahmetli arabasını uçururdu gidip hmm. gelirken Size odanızı gösterelim Cemil Bey Buyurun yukarıya hmm. Teşekkür ederim e, Burayı biz Mertem'e yaptırdık Ama bize bıraktılar Gelmiyorlar beğenmiyorlar buraları e Onların gözüyle bakarsınız doğru ama öyle değil tabii Müthiş güzel yerler siz de iyi tazim etmişsiniz evi Bakın burası çalışma odam benim A -a. Çalışma masası olmayan bir çalışma odası Çalışma masası koyacağım ısmarladım daha bitmedi Ama ben masada çalışamıyorum artık Varislerim var bacaklarımı sarkıttığım zaman sanki dökülüyorlar Kışın varis çoraplarıyla idare ediyorum da... ...yazım biraz zor oluyor. Rahlem bunlar nedir? Yok canım, annemin eski sehpaları. Makinemi bunun üzerine koyup yazıyorum. Bacaklarım dinleniyor. Kitaplarınızda şu kabarık minderde okuyor. Arada bir de uzanıp kestiriyorsunuz herhalde. <gülüyor> evet. Nasıl oda? Çok güzel, çok şirin, çok sıcak. Ben artık yavaş yavaş İslam'dan ayağımı çekmeye başlayacağım... Çocuklar kendilerini yönetmeye alıştılar. Artık kitaplarımı yazmaya... ...yeniden başlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet matbanız, satış yeriniz... ...her şeyiniz iyi hazır işliyorum. Bir zamanlar ne zaman bakalım... ...yeniden yazmaya başlayabileceğim diye düşünürdüm Cemil Bey. Önceleri kızarak... ...öfkeyle, sonraları hüzünle... ...en sonraları da sükunetle. Evet. Ne yapsanız... ...ne kadar çırpınsanız... bazen eliniz kolunuz bağlanıyor diyeyim. Hı hı. Bunu çok yaşadım Osman'ın beni yalnız bırakıp Hatta çaresiz bırakıp Hatta dertlere boğup gittiği sıralar Ondan ayrıldım diye Beni defterden silen yayın evleri Dobra dobralığımdan hoşlanmayan Cesaretimden korkan yayın evi sahipleri Hepsi gerilerde kaldı Defne hmm. Hanım Biliyorum çok sıkıntılı bir gençliğiniz oldu İnanır mısınız Çok sıkıntılı da olmadı Her zaman Mutlu olunacak bir şeylerim vardı gene de. Oo, kitaplarınız ne kadar çok. Çok da zengin. <gülüyor> Nereden buldunuz topladım. bu eski kitapları? <gülüyor> Sahaflardan topladım. Tarih okuyorum şimdi. Çok eksiğim olduğunu görüyorum bu konuda. Tarih bilincim, bilgimiz çok eksik. Üniversite yıllarında batıyı her şeyiyle, her türlü aydınlığı ve erdemiyle tanıdık. Şimdi kendi üniversitemde, Beni daha zorlu bir eğitim süreci bekliyor Kendimizi tanıyacağım Âlâ Âlâ Burası da sizin odanız efendim Bahçeye, tepelere, çaya bakar Zahmet etmişsiniz efendim Çok güzel Çok güzel, ellerinize sarın Burası yengemin odasıdır Bize geldikçe burada yatar kalkar Nasıl yengeniz, iyi mi? İyidir ama biliyorsunuz konuşamıyor Allah Allah ...onunki de böyle tecelli etti... ...hepsi yatalak oldular... ...elleri kolları tutmadı... Ümran Hanım da demek... ...dili söylemiyor... ...sormayın... ...o güzel kadın... ...yengecim babama ağladı önce... ...sonra dayıma ağladı yandı... <gülüyor> ...her ne kadar çok kavga ederlerdi ama... ...tabii canım can yoldaşıydı onu kolay mı... ...işte dayımın ölümünden bir süre sonra... ...dili dolaşmaya başladı... ...ne dediği pek anlaşılmıyor... Ben anlayamıyorum ama gelini anlıyor. Allah acısın merhamet etsin. Siz biraz dinlenin, kendinize gelin. Bizim ikiler yemeği hazırlamışlardır herhalde. Yemeğe bekliyoruz. Peki efendim, geliyorum. Sağ olun, sağ olun. Alo? Defne Hanım Buyurun efendim Tanımadın mı ben Osman oh, Merhaba Osman Bey Merhaba Nasılsın İyiz valla nasıl olalım Kızım nasıl İyidir Kaç yıldır görmüyorum ben onu 14 yıldır Oldu mu o kadar hı hı. Kızımın başarılarını dinliyorum meşten dosttan. <gülüyor> Metininkileri de gazetelerden izliyorum. Senin pek sesin çıkmıyor. Sen nasılsın? İyiyim. Yeni kitaplar var mı? Bu numarayı nereden buldun? Bir müşterek dosttan. Neredesin sen şimdi? Otel odasında. <gülüyor> Yalnız ve hasta. E, nedir hastalığı? Ne yok ki. Bak e, gelebilirsen bizim buraya gel. Temiz hava temiz gıda. Dinlenirsin, iyi olur. Bek, <gülüyor> yürüyemiyorum. Gelemem herhalde. O kadar yola dayanamam. Kızım ne yapıyor şu anda? Uyuyor. Onu şimdi git, benim için saçlarından öp. Anne anne lütfen kendi hayatını berbat etmişsin Bizimkilere bari dokunma ne olur yalvarırım çağırma onu buraya Zaten geleceği de yok çağırsam da yürüyemiyormuş Zafiyet geçiriyor sanırım Anneciğim güvenmiyorum ona ne içtenliğine ne hastalığına ne sevgisine Bak abimde ben de hiç eksiksiz ve kusursuz büyüdük Gerçekten de adam ileri görüşlü Herhalde bizim kendisi olmadan daha iyi yetişeceğimizi anladı da gitti <gülüyor> Kendisi de öyle söylüyor ben evde olsaydım çocuklar bu kadar iyi yetişmezlerdi diyor. Gerçekten de öyle bak. İnan buna. Ah Esma'cığım. Ah. Görmedin mi sanıyorsun? Fark etmedin mi sanıyorsun? Hayatında baba gölgesi eksik bir kız çocuğunun acılarını seninle birlikte yaşamadık mı? Şükür Allah'a ki geldi geçti. İz bırakmadan geçti. Bıraktıysa bile derin izler bırakamadan geçti. Ne olur anne. Artık dikkatli ol. ...benden yardım isteyen birine karşı... ...nasıl dikkatli olabilirim Esma? Ben yapabilir miyim bunu? Hatta bu kadar kesin ve sert konuşmana rağmen... ...sen yapabilir misin? Defti ...bu sizin hayatınızdaki... ...büyük sınavlardan biridir... Dost topraklara gönül rahatlığıyla Yerleşmecesine göçebilmek için Bu sınamayı da geçirmeniz lazım geliyor Ver İyilik isteyene ver Unutma Veren el Alan elden üstündür Gönlüm hep vermekten yana Cemil Bey amca Ama bu sıcak mutluluk neyin nesi Kibir mi Yoksa başka bir şey mi İkisinden de korkarım Kibirden kaç Kibirden kork Kızım ne çabuk unuttun çektiklerini İyi ettin unuttun ama Ayşe Hanım Bizde Kırmamaktan daha zor ne vardır biliyor musunuz Hı. Kırılmamak Defne Hanım'ın bu yumuşak çok iyi Eğer gönül kırdın ise Bu kıldığın namaz değil Der dervişiniz. Biliyorsunuz bana taşma atıyor. İsralla. Ama vakarını da muhafaza etsin. Siz hiç yapmamışsınız Ayşe Hanım. Hı, doğrudur. Bizler cahil geldik, cahil gidiyoruz. Ne demek öyle? Değil tabii. Ama bu kızın, bu Defne Hanım'ın pişmesi için bu zat, adı Osman olan bu zat bahanedir. O kadar belli ve açık ki Defneyi bir sıçrama tahtası gibi kullanacağı Hayata yeniden başlayabilmek Yeniden tazenebilmek Canlanabilmek için Hı, Ne yapacaksın şimdi e, Çamaşır ve yemek götüreceğim önce Öyle sürecek ya Ayşe Hanım, Telaşlanmayın Acıyorum kızım Analık işte Cemil Bey Acımayın Sevinin Kazanan o kaybeden değil Aslına bakarsanız Kimin içinde ne olduğu hiç belli olmaz. Derler ki Her şeyin bir kemal yönü vardır Onu bilemezsin Kemalini görebilmek için Görmek istiyorsan Tahkir ettiğin Küçümsediğin kimsenin elini öperek kurtulursun Ama Nerede bizde o dereceler Cemil Bey Biz alelade insanlarız Defne anlıyor benim dilimden değil mi Defne Evet Anlıyorum efendim Dostu Zaruri olarak nasıl kayırırsa Düşman da zaruri olarak öyle kayır Çünkü düşman olmazsa ilerlemen durur Terakkiden geri kalırsın Dost ile düşman iki ayak gibidir Düşman gidince bir ayakla kalmış gibi olunur Ve bir ayakla da varılacak yere varılamaz Evet, evet anlıyorum Cemil amca Anlıyorum Toprak İnsanları adlı oyunumuzun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.